İzlediğiniz Merhaba Kainat, bugün 14 Ocak, Cuma, yıl 2011, ay 1, gün 14 Kasım 68. 1432 Hicri Seferon, 1426 Rumi Ocak 1. Fırtına, soğuk. Yemek listesi gün 14. Şehriye çorbası, kış türlüsü, fırın makarna, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Merkez Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadio.com ve Açık Gazete Haftanın Son Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet John Baez'e de bir günaydın daha dedik. 70 yaşını 9 Ocak'ta idrak etmiş olan John Bayez'den şarkıları çalmaya devam ediyoruz. Bu hafta boyunca böyle de yaptık açılışlarımızın tamamını Bayez'in ya kendisinin ya da başkalarının da önemli müzisyenlerden söylediği şarkılara yer ayırdık. 50 yıllık bir müzik ve siyasal sosyal mücadele tarihinden bahsediyoruz. ''Love is just a four letter word'' Aşk dört harfli ya da Türkçe'de söyleyeceksek üç harfli bir kelimeden Kelimidir. ibarettir diyen. İçini al, sen doldurursun demeyi getiriyor? E, biraz şey e, aslında çok o, acıklı sözleri de olan bir şarkı. Evet içini sen doldurursun ve genellikle de böyle bu iş konuşmakla olmuyor demeye de getiriyor. Hı -hı. Bob Dylan'ın şarkısı fakat kendisi hiçbir zaman bu şarkıyı kaydetmemiş. Bob Dylan'la ilk tanıştıkları ve seviştikleri dönemden kalma bu şarkıyı hemen e, ben yapacağım demiş. Hatta 1965'te bir Don't Look Back diye bir belgeseldi. Baez'de bir sahnede söylerken bu parçayı e, otel odasında... Gece vakti söylerken görüyor. Sonra da diline diyor ki sen bitirirsen ben de kayda alırım. La diyor. Böyle de bir hikayesi var. Love is just a four letter word ki, sözü de Tennessee Williams'ın oyun yazarı. Tennessee Williams'ın Camino Real adlı oyunundan alınmış. Bunu da belirtelim. Ve yolumuza bakalım. Bugün ayrıca saatli mahalif takvimde yok ama Aşanda 2011'den Metis'in Karakancolos fırtınası olduğunu da söyleyelim. Adını, adlı adınca sayılı fırtınalar var. Bugün gün, günümüzün önemli şeylerinden biri de 1898'de bugün Louis Carroll'ın doğmuş olması. Matematikçi, yazar, mantıkçı. Alice, Alice Harikalar Diyarında ve Aynanın İçinden adlı kitaplarıyla da çok iyi bilinen önemli bir yazar. Lewis Carroll çok sayıda insanı etkilemiş. Etkilemeye de devam ediyor. Aynanın İçinden bölümünde hoş bir alıntı var. Açık kitaptan onu da söyleyelim hemen. Ben hep tek boynuzlu atlarında, unicornlarında hayali yaratıklar olduğunu düşünürdüm biliyor musun dedi Alice. Hiç canlı bir tane görmemiştim. Eh artık birbirimizi gördüğümüze göre dedi tek boynuz. Eğer bana inanırsan ben de sana inanırım. Dolayıs aynanın içinden. Evet haberlere bakalım. Şimdi de bu anmalarımızı konuştuktan sonra dünyayı sular seller götürüyor. Türkiye'de çok önemli bir konu mu olarak var mı bilmiyorum ama Brezilya'da 500'ü aşmış durumda ve ülke tarihinin en büyük sel felaketine dönüştü sonunda. En az 500 kişi öldü. Rio de Janeiro eyaletinin ya da vilayetinin işte perişan olmuş kasaba ve köylerinde bir, bir ardından dağların kopup indiği yamaçların çamur deryalarının görülüyor. Teresópolis diye bir kentte Yüzlerce kişinin de şeyin altında yattı. Ya yani muazzam bir felaket aslında çamurların altında yattığı haberi var. Kendi evlerinin yıkıntıları altında kaldıkları enkazı. Bir, 24 saat içinde bir aylık yağmur yağmış ve artacak demişler. Çok artacak demişler. George Mario diye bir şey var. Oranın vali, belediye başkanı Teresa Polis'in tümüyle ortadan kalkmış olan dört mahalleden bahsediyor. Kırsal bölgelerde ev filan da kalmamış durumda diye ve televizyonda görüntüler hakikaten insanın tüylerinin tüler ürper, ürpermesine yol açıyor. Yani çökmüş evlerin arasında arıyorlar fakat genellikle sadece canlıları değil, cesetleri buldukları hikaye var. Morglar dolup taşmış vaziyette. En korkunç şeylerden biri de bir kadının kurtarılması hadisesi vardı, görülüyordu. Ve 53 yaşında Ilayr Pereira diye Sauza diye birisi ve kendi yok olan evlerin evinin üzerinden iple kurtarılıyor. Etrafında böyle sular deliler gibi gidip taşıyor siyah köpeğini de yanına almış durumda hı hı. fakat gidiyor köpek görülüyor çok korkunç. Beethoven'mış adı onu kurtarmaya kalksaydım ölecektim diyor bir an baktı öyle gözlerimi içine sonra da kaybolup gitti diyor kadın böyle hikayeler var yeni başkanı da Rusev de Dilma Rusev de 7 ton ilaç vereceğini söylemiş. Hükümetin derhal yardım. Rusev ayrıca devlet bütün kurbanlara da yardım elini uzatacağını ama asıl önceliğinin de gelecekteki trajedileri önlemek olduğunu söylemiş. Ama Dilma Rusev bilmiyorum. Amazon ormanlarının yok edilmesine, devam edilmesi halinde ve fosil yakıtlara bunun önlenebilmesinin mümkün olmadığını biliyor mu? Bilmiyorsa kendisine de rakip aday olan şeyi de bir baksın eski çevre bakanı Marina Silva'yı da bir arayıp sorsa iyi olabilir. Yani yeni seller ve heyelanlar da bekleniyormuş. Sadece Nova Friburgo denen bir yerde 200 kişinin öldüğü 100, Terespoliste 175 kişinin, Petropoliste de düzinelerce insanın öldüğü haberleri geliyor. Bu böyle, e, bu haberler tamamen devam ediyor. Yılın e, yar gelmiş geçmiş en sıcak yılından bahsederken ikinci, e, yani eşit oldu daha doğrusu 2005'le görsel ısıma, bu arada El Ninia, şey La Ninia e, dalgasının da buraları. Felaket etkilediği apaçık ortada. Yani hepsini e, söylüyorduk zaten. Bütün Pasifik boyunca beklenmedik deniyor. Okyanus hava patternları, kalıpları hem Güney Amerika'da hem Avustralya'da yıkıma yol açtı. Ama aynı zamanda Asya'da da tabi. En az 23 kişi mesela Sri Lanka'da öldü 23'e çıktı 100 bin kişinin evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Hatta sonradan da 1 milyonu aşkın insanı vurduğu haberi vardı BBC Türkçe'den El Cezire'den derlediğimiz haberlerle gidelim. Avustralya'da da Brisbane kentini vurdu aslında bütün Queensland eyaletini vurmuş durumda. Ve ölü sayısının 19 olduğu en az Queensland'de ve artmasının da beklendiğini yalnız iyi haber olarak 4,5 metre civarında durduğunu ve çekilmeye başladığını şimdi artık şey hesaplarının yapılacağı, zarar ziyan hesaplarının yapılacağı ama çok milyar dolardan bahsediliyor. Ee, ve bilmedik ki alanlarda şey yapıyoruz diye ama asıl Avustralya'daki ülkenin 3. büyük kenti Brisbane'in Brisbane'ın pardon savaş alanlandırdığını 60 yani 60 küsur insanın kayıp 20 kişinin de öldüğü bir durumdan bahsediyorduk galiba 23.000 e. ama asıl korkunç başka bir habere rastladım Independent gazetesinden Great Barrier Reef dedikleri ...yeryüzünün en büyük yaşayan organizması... ...uzaydan görülebilen tek organizma diye... ...mercan kayalıkları... ...çok büyük bir tehlike altına girmiş. Hı hı. Neden? Karadan giden bütün o... ...sel suları... ...orayı mahvediyormuş yani böyle... ...metaller, Tabii ağır oraya, metaller... Hem bir, bir sürü şey yığı olmadan... Çöp, evet. pestisidler... ...böcek öldürücüler... Her şey, gülüler, canlılar... Organikler, inorganikler. Ağır metaller filan ve bir şey balığı çıkmış. Mercan yiyen dikenli balık, dikenli yıldız balığı diye bir şey varmış. Bundan Hı. önce böyle bir sel olduğunda gene ortaya çıkıp mercanları yemeye başlamış. Yani science fiction, korku filmleri gibi oluyor hakikaten. Ve her zaman büyük seller olduğu zaman o balık da çıkıyormuş ortaya ve mercanları yiyip bitirmeye başlıyormuş. Hakikaten gerçek bir korku filmi gibi. Bunu korku filmi olmaya art, artmasını da sağlayacağım. Bir şey daha ilave de bulunayım. Şnorkel ee, şnorkelle dalmışlar tabii durum nedir diye bakmak için. Hı hı. Bir noktada şöyle yani bu... ...işle uğraşan çok önemli bir bilim insanından bahsediyoruz. James Cook Üniversitesi'nden kendisi. Tropik taze su araştırmaları yani tatlı su araştırmaları merkezinden birisi. Çok acayip bir şey diyor. E, sel sularının denize kavuştuğu noktaya giderseniz diyor bir tarafınızda bakıyorsunuz kara tarafına bak e, mesela deniz tarafına bakıyorsun 50 metreye kadar cam gibi bütün dünyanın en büyük harikası bütün o mercanlar içinde yaşayan bin bir türlü balığıyla ve canlısıyla bitkisiyle 1500 tropik balık balinalar yunuslar deniz kaplumbağaları ve 15 ayrı tür mesela ...yosun, deniz yosunu... ...vesaire ve 215... ...tür kuş... ...17 ayrı deniz yılanı... ...filan var. Şimdi bir tarafta onları... ...görüyorsun. Öbür tarafta... ...görme mesafesi 1 metreymiş. Hı hı. Kahverengi bir su. Ve bu tam ortasında durabiliyorsun. Yani bir gözünle birine, bir gözünle... ...ötekine bakıyorsun. Çok büyük bir... ...felaketten bahsediyoruz. Ama böyle işte... İyi haberi de vereyim yalnız EPA Amerika'da Çevre Kuruluşu çok uzun zamandan beri beklenen bir şeyi yapmış ve kömür dağlarını, dağlarını kesip kömür çıkartma kararını veto etmiş Apalatya Dağları'nda. Niye? Niye veto etmiş ki? Yani genelde böşer kabul olur o yüzden evet. özel bir durum mu var? Çok büyük bir mücadelenin sonunda olduğu söyleniyor. Bu konuları çok yakından takip eden Jeff Biggers, Common Dreams netten yazıyor. Aktivistler yıllardan beri olağanüstü bir mücadele veriyorlardı. Şimdi geçenlerde hayatını kaybeden de yeni bir yeni ölen çok önemli bir Judy Bonds diye aktivist vardı. O da bize gökyüzünden gülümseyiyor olmalılar olmalı demişler çünkü yeni öldü. Ulan bir mücadele vermiş ya cesaretiyle filan ve komik de bir kadın. Bütün hayatını bu işle mücadeleye vermiş, örgütlemeye vermişti. Olmuş yani şeye bakar mısın ya kibre dünyanın en eski bilinen en eski dağları Apalatya dağlarında şirketkar etmek için hı hı. kesin diyor. E, ve... Kesmeden çıkaramazlar ki ama yani sen de sanki kesmekten zevk alıyorlarmış gibi davranıyorsun. Doğru Zorundalar yani. onların derdi kömür yoksa yani kesmeden olsa öyle yapacak maalesef. Evet patlatmadan kesmeden o, durdurmuş ama ve çocuklarımızın da bütün hayatı buna bağlı demişler. Tabii şirketler çok kızmış buna yalnız. Ve Cumhuriyetçi Parti senatörü Joe Manchin hatta e, dava edeceğiz demiş. EPA'yi dava ediyormuş. Çok doğru. Ve Cap and Trade kanununda da reddedeceğim demiş. Ama olsun çok önemli bir haber dağların tepesinin kesilmesinden sonra. İlk defa böyle bir şey oluyor ve görüldüğü gibi mücadele yapılabilince bazen sonuç alınabiliyor. Hatta sık sık sonuç alınabiliyor diye. Söyleyebilirim. Bu arada Guardian'dan da çok ilginç bir haber var. World Watch Institute var ya dünyanın durumu raporunu veriyor her zaman. Hı hı. Ve e, açlıkla e, mücadele etmenin yolunu en iyi yolunu bulmuşlar. Açlık ve yoksullukla ve iklim değişikliğiyle. Mücadele etmenin yolu neymiş biliyor musun? Nedir? Küçük çaplı tarıma geçmek. Ve bunun modellerini de örneklerini de koymuşlar Kenya'da ve başka Afrika ülkelerinde özellikle. Daha fazla üretmek değil yeterli miktarda üretmek ve kendine yeterli olmak diye son derece ilginç bir e, rapor bu. Daha yeni yayınlandı onun için e, üzerinde fazla durma fırsatımız olmadı. Ama üzerinde bakacağız. Tunus hükümetinin de gösteriler karşısında geri adım attığı haberi var. Bu da önemli bir haber. Tunus Cumhurbaşkanı gıda fiyatlarının artılmasını ve yüksek işsizliği protesto eden göstericilere ateş açılmamasını istedi ve fiyatların indirileceğini açıkladı diye bir haber vardı. Zeynel Abidin bin Ali Abidin ve bir dahaki seçimlere de katılmayacağım demişti. Tunus tarihinin gördüğü en büyük gösterilerle sarsılıyor. Hükümete göre 23 kişi Muhalefet ve insan hakları gruplarına göre ise en az 50 kişi öldüğü belirtiliyor. Ee, ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen de kuvvetli şey var. Ee, ölenler var. Cumhurbaşkanı Binali güvenlik güçlerine ateş açmama emri vermiş ama boş laflara karnımız tok demişler. Göstericiler ve bu fırsatı kullanacağız diye BBC'den var işimiz yok. Hükümette bizim, biz hükümetin umurunda bile değiliz. Tek ilgilendikleri ve kaygı duydukları şey bütün paraları, cukkaları götürmek ve bütün iktidara da sahip olmak. Bütün güçleri biz de protesto ediyoruz. Siz etmez miydiniz diye sormuşlar. BBC'nin mülakat yapan insanına. Amerika Birleşik Devletleri'nde de hacze Hadredilen evlerin sayısı 1 milyonu geçmiş. Bu da açıklanmış. 2011'de de artacak diye. Amerika'da da işler durulmayacak gibi gözüküyor. Filan. Öte yandan Türkiye'den de ilginç haberler var tabii. En önemli haber herhalde balyoz belgeleri. <gülüyor> Nereden baktın, hangi gazete okuduğuna göre değişiyor. Aslında e, son iki gündür yaptığımız yayınla ben çok ciddi anlamda kafamda bağlıyorum. Birazdan vereceğimiz haberleri, neyse önce haberi verelim herhalde. E, e, nereden verelim? Yani bazı, sadece bazı yandaş gazete. medyadan verilebiliyor bu haber. E, bunun dışında vermek mümkün değil. Ne demek yandaş medya? E, i̇şte AKP yakın olduğu söylenen veya AKP yakın olan gazetelerin. gazetelerin e, manşete koydu ama diğer gazetelerin hiç görmediği diğer gazeteler dediğimiz zaten hani çok öyle canlı renkli kıpır kıpır bir medya dünyamız yok doğan grubu var cinerler var işte bu kadar galiba başka saymam i̇şte gereken Şafak bir şey. al falan mıdır hangisi? onlar yandaş medya tekil ha. onları tek düşünüyorsun yani. hmm. öyle mi evet evet yani ayrımlara gitmenin alemi yok onlara yandaş diyoruz ee, özgür medyada işte Doğan grubu var, Diner grubu var. Cumhuriyet var. Cumhuriyet var. Yani tekil şeyler var tabii. Cumhuriyet gibi. Ee, akşam birine geçmiş miydi? Akşam her zaman şey. Çukurova Holding. Sonra bir el değiştirme. Yok olmadı değil mi? Halüsinasyon. Tamam, onu geçiyorum. Peki. Ee, oralarda yok. Ama Şimdi bazı belge açıklamaları var. Bugün birkaç tane önemli belge açıklaması var. <gülüyor> Birinci en önemli görünen bizimki şey sen istersen başla okumaya. Ee, benim elimde sabah var şu anda manşette yani en iyisini verdiğinden falan Dilhas kadar e, yandaşlar arasından o geldi elime. Gölcük üstünde balyoz belgeleri diyor ee, Fatih Ulaş'ın haberi donanmada geçen ay yapılan aramalarda bulunan balyoz darbe planının kopyaları ve yeni deliller mahkemeye gönderildi diyor. Yani dediği şu daha hafiften aşağıya inmek gerekiyor sanırım. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde hatırlıyor musunuz? Bir aramalar yapılmıştı efendim. Evet. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün odasının tabanının yükseltildiği altına da on çuval, dokuz ila on çuval belge evet. bulunan haberleri. Donanma Komutanlığı'nda ele geçirilmişti bu. Evet. On çuvalda ben ben kazanmıştım onu. Dokuz değil. Evet ama ben de ne yapayım? Ben sadece evet. e, basın adına düzeltmiştim. Kimi dokuz diyordu kimi on. Ee, ele geçen o belgeler ve CD'lerde 2003'te hazırlanan bir dizi e, darbe planı ayrıntıları daha ortaya çıkmış. Ee, emniyetin mahkemeye gönderdiği yazıda oray, Suga sakal kod adları verilen 2003'teki darbe planlarının Gölcük'teki aramalarda ele geçen 36 klasör ve 195 CD'deki, CD'deki belgelerle doğrulandığını belirtmiş. Yani hani bu bir şeydi ya. Ya biz öylesine işte savaş oyunu deneme olarak e, fikir jimnastiği babında yapılan bir seminerdi bu diye geçiyordu. Şimdi istihbarat Şube Müdürlüğü'nün e, yerin altına gömdüğü belgelerden de aynı belgeler çıkmış. Türkçesi. Balyoz da davasının dünkü duruşmasında Yargıç Diken, yani söylenen o tabi belgeyi ben okumadığım için çıkmış diyorum işte mişli geçmiş orada kullanıyoruz yoksa çıktı. Diken donanmada ele geçirilen yeni belge ve delillerin mahkemeye ulaştığını açıklamış. Yargıç diyor belgelerin bir kısmının Dosyadakilerle aynı bir kısmının da Yeni olduğu öğrenildi diyor Sabahta ee, Yani eğer bu Uydurma üretim hikayeleri var ya özellikle Son dönemlerde e, Çetin Doğan'ın Ailesinin e, bu konuda yoğun e, Tartışmalar açtığını görmek Mümkün belgelerin tamamıyla Uydurma olduğunu söylüyor bu uydurma belgeler ve e, İstihbarat şube Başkanlığının altına gömülen belgelere de Karışmış bu durumda yani tek kanaldan bu çok kanalda ortaya çıkabilen bir belge cinsi. Öyle yani sabah gazetesinde anlattığı e, kısaca bu sanırım zaten üç aşağı beş yukarı haberin niye önemli olduğunu, ne anlama geldiğini falan anlayabilmek çok zor değil. 3 senedir, 4 senedir bunlarla tıp kalkıyoruz ne de olsa. Evet, yani Dicle Baştürk'ün Silivri'den de haberi var. Taraf gazetesinde de, evet, Gölcük'ten balyoz çıktı diyor. Yani Gölcük Donanma Komutanlığı'nda askeri casusluk çetesi kapsamında yapılan aramalarda bulunan belgelerin... ...balyoz harekat planıyla ilgili olduğu belirlendi diyor haberde. Ne olacak şimdi? Oray, şey suga, çarşaf... Ya aslında... Olacak bir şey olmadı nereden biliyorsun dersen. Bir dolanma durumu olmayacak Yok canım. Yani zaten bu konuda e, toplumsal bir yarılma yaşıyoruz. Yani yarılma real durumlar üzerinden ya da belgeler üzerinden olan bir şey değil. E, görebildiğim kadarıyla vardır diyenlerin. Evet böyle bir belgeler ve darbe planları vardır diyenlerin bir kısmı. Belgeleri zaten hiç okumadı. Bir kısmı okudu. Yoktur diyenlerin e, zaten asla ve asla gazetelerine bile bastıklarını e, göremiyoruz bu tip haberleri. Çok söyleyecek bir şey yok. Yani mesela hürriyet okuyanlar hatırlıyorsan e, bu darbe planları olayları ilk patladığında 27 Nisan mutrasının ardından sadece hürriyet okuyanlar aylarca ne olduğunu bile Türkiye'de öğrenemediler. Hiç haber çıkmamıştı. Aynen devam eden bir hikaye. Şimdi mesela işte bu balyoz be belgelerinin aynılarının oradan da çıkmış olması haber mi? Bence epeyce haber ama... Nereden baktığımıza göre artık bakmak gayet meşru sayılıyor. Üstüne üstlük büyük ihtimal biz bu haberleri verdiğimize göre AKP yandaşı olma ihtimalimiz de yüksek. Valla ne yandaşı olduğumuzu bilmem ama oldu mu olmadı mı araştırmaya çalışıyoruz işte. Yani donanmadan yok, yok. çıkan darbe İtiraf delilleri et. balyoz davasında. Savcılık yeni delil taşıdığını belirttiği 43 klasör belgeyi davanın görüldüğü 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş. Balyoz'un yanı sıra Ergenekon ve benzer soruşturmalarla ilgili de çok sayıda yeni bilgi ve belge bulunduğu ifade ediliyor diye Mutlu Özay Abdülgadir Argılı'nın haberi. Bu da zamandan verelim. Ee, evet. Balyoz davasının en kritik delili olarak gösterilen 11 numaralı CD'nin sahte olduğu iddiası vardı. Donanmada ele geçirilen belgeler çürüttü bunu diyor. Hı hı. Yeni Şafak Gazetesi'nde de darbe planının en önemli çalışmalarının 11. CD'de olduğu gibi Kozmik Zula diye adlandırılıyor. Kozmik Oda'da deniyor buna. Terminolojimiz de gelişiyor tabii. Bir numaralı CD'de de yer aldığı tespit edilmiş. Bu çok önemli bir gelişme. Eğer doğruysa bugüne kadarki bazı pozisyonları oldukça... Radikal bir biçimde değiştirmek durumunda kalabilir insanlar, ama sence bir şey olmaz diyorsun. Yok. Yani olmaz çünkü hani çıkan belgeler üzerinden pozisyon değiştirmek diye bir şey yok. Hepimiz birer granit e, beton falan bir şeyiz bildiğim kadarıyla. Yani neyi görmek istersek onu görüyoruz. E, görmek istemediğimizde görmüyoruz. O yüzden sorun yok yani belgeyle kanıtlayabileceğim bir durum değil bu montadas haklı diyorsun yani algı katılım gerektiriyor. ya. Evet, Katılmak istemiyorsan algılayabilme ihtimalin yok. yok. Hani bu sizin algınız düşük efendim bizimki çok iyi falan anlamında değil. Eğer şu anda bizi öfkeyle dinleyen biri varsa öbür tarafında mikrofonun. E, bu tam Niye da öfkeyle dinleyecek ki. Ve baksana yandaşlık yapıyoruz burada. AKP'yi destekliyoruz şey ve şey yapmıyoruz. Bazı gazetelerde olan bir haberin olup olmadığını tartışıyoruz. O senin gördüğün. <gülüyor> ...ben onun ne gördüğünü biliyorum. Nereden biliyorsun dersen... ...sık sık söylüyor bana oradan... ...yoksa hani nereden bileceğim. Ee, evet... ...bazı gazetelerde hiç yok bu... ...o zaman öğrenemiyor. Bazı gazeteleri seyredenler... ...pardon... ...okuyanlar ve bazı televizyonları... ...seyredenler bu haberlerden... ...bunun haber olup olmadığını... ...en azından konuşabiliyorlar. Bu da ayrıca mahkemenin de... ...elindeki bir... Yani ...mahkemeden geliyor değil mi yani... ...hakimlerin o zaman... ...evet evet tabii canım... ...ama mahkemeden geliyor olması da bir şey değiştirmez... ...çünkü hakimleri de satın alabiliyorlar... ...veveve ve, ve diye devam Sadece eden hikaye ...evet peki... ...şimdi onu... Evet. ...eğer ama doğruysa şunu söyleyebiliriz değil mi... ...eğer doğruysa bu... ...o zaman çok ciddi bir... ...sonuca da varmak yani... ...Balyoz Harekat Planı'nın... ...güncellenmiş hali de var o zaman... ...yani... Ele geçirilen çuval içindeki belgeler arasında Aralık ta Aralık 2002'de tarihlenmiş olan Balyos Harekat Planı'nın güncellenmiş halinin de bulunduğu ortaya çıktı. Bu en temel iddia buydu. Bir anakronik durum var deniyordu. Yani 2002'de bilinmesi imkanı olmayan şeylerin nasıl kullanılmayan terimlerin ve güncellenmemiş o mevcut olmayan bazı kuruluşların bile bahsedilmesi imkansız deniyordu zaman açısından. O zaman şimdi Beliye Serekatının güncellenmiş hali de bulunduğu ortaya çıktı. Eğer haber doğrulamasının olursa... hepsi e, hatırlayacaksınız. E, askeri savcılık tarafından yapıldı. Hani çünkü belge çıkıyor bu de, polis koymuştur efendim falan gibi bir şey oluyor hayda diye devam eden bir hikaye. Askeri savcılık yaptı aramayı. Başında komutanlar durdu. Ee, bulunan bütün belgeler tek tek imzalandı. Evet gördüm buradan çıktı diye. Hani bu konuda bir tartışma henüz yok. Onu belirtmekte fayda var herhalde. Evet yani böyle belgeler asker eşliğinde İstanbul'a getirilmiş ve askerlerin nöbet değişimi sonucu savcılık eşliğinde açılmıştı. Belgelerle ilgili tasnif işlemi evvelki hafta sonu tamamlanmış ve 43 klasör belge... ...evvelki günde 10. Ağ Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş. Onun için şimdi haber. 43 klasörün içeriğiyle ilgili yeni bilgiler de şunlar deniyor tarafta. Gölcük'te bulunan belgeler arasında 196 ilgili sanıkla ilgili yeni bilgi ve belgeler var. Video ve ses kayıtları da var. 10 çuval içinde yeni eylem ve darbe planlarının olduğu da iddialar arasında asıl yenilik bu bir de evet. bilmedi sarı kız ayışığı Suga vesaire onların hepsine ilaveten yeni darbe planları da olduğu söyleniyor oraj Suga sakal ve çarşaf hani bütün camilerin bombalanması vesaire vesaire enteresan yani böyle işte ee, yani o kadar o kadar ağır bir yarılma yaşıyoruz ki bu Söylediklerimizin gerçekten bir kısım için anlamı var bir kısım için yok bir kısım gazete çıkıyor bir kısım gazete bunu hiç görmüyor yani garip bir hal aldı her şey ve her şey yani hiç alakasız alakalı Muharrem İnce'nin bir tane konuşmasını gördüm ee, dün yapmış konuşmayı CHP Grup Başkan Vekili şu anda ve eski Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı falan hani Yalova Spor basın sözcüsü falan bu, bu hattan gelen bir adam eee ne oluyor bu ülkede diye işte son gelişmeleri değerlendiriyor. İşte bir milyon şehit verdik biz bu ülkeyi kurarken teşekkür edeceklerine şimdi bize gelip bir de her gün cumhuriyete küfür ediyorlar diyor. Ve ardından da niye anlayamadım o fenomen durum artık CHP'ye kadar gelmiş durumda tatlı su devşirmeler dönmeler haddini bilmezler yetmez ama evetçiler diye devam eden bir konuşma yapıyor mesela. Falan. Sinirli bir insan. Peki ee, bence var, ara verelim sonra da başka belgelerde çıktı. Çok ilginç mesela emniyetin kendi arşivinde bulamadığı bir belge Hrant Dink cinayetindeki devlet sorumlunun açık kanıtı olarak ortaya çıktı. Bu Hı -hı. da bütün gazetelerde yok ama Agos'ta var. Milliyet gazetesi Hrant Dink davası Nedim Şener'in. Balyoz'da da pek çok şey geçiyordu. Hrant Dink operasyonu diye geçiyordu orada. Evet. Kafesteydi pardon. Balyoz'da değil. Kafeste evet. evet buna da yani gazeteci Nedim Şener'in yeni kitabındaki Dink bombası diye başka şeyler de vardı. O gün Sam müfettişlerden beni giresimde vuracaklardı. Sözlerinin tutanağa girmemesini istemesi vesaire var. Biraz da o yeni çıkan belgelerden bahsedebiliriz bugünkü Gazetelerde var. Bu e, Milliyet Agos'ta olduğu gibi tarafta da var. Burada yarılma o kadar fazla değil. Belki de. Çok azında var ama hürriyette falan gene hiç bunlardan bahsedilmiyor. Tabii. Pek çok gazetede. Neyse biz şey yapacak değiliz. Agos'un önünde kafasına sıkacaklar lafı da Erhan Tunca'dan var. Dink cinayetin nasıl işleneceğini polise ihbar etmiş. O özel haberi milliyetten bakar ve birazdan yaparız. Açık Gazete. Evet Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Haftanın son gazetesi epey de yoğun bir haberimiz var. Yeni bulunan belgeler, eski belgelerin yeniden bulunması haliyle karşı karşıyayız. Yani öncelikle işte Gölcük üstünde balyoz belgeleri çıkması, yeni deliller, plan da yeni balyoz darbe planının kopyaları... ...yeni delilleri güncellenmiş hali mahkemeye gönderilmiş durumda. Çok önemli bir haber var. Ama bazı gazeteleri e, okuyanlar bu haberden mahkemenin üzerinde durduğu... ...savcıların mahkemenin, hakimlerin haberden şey yok. E, onların hiçbir zaman olamayacak haberleri diyebiliriz. Şimdi... E, Devlete suç üstü başlığıyla da bugün Ağustos'ta bugünkü Ağustos gazetesinde şey var, avukat Fethiye Çetin 2008 yılında cinayet davasının görüldüğü mahkemeden Hrant Dink'in öldürülmeden önce tehdit edilip edilmediğinin araştırılmasını talep etmişti. Mahkeme de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bir yazı göndererek sorunun yanıtlanmasını istiyor. Konuyla ilgili mahkemeye gelen yanıtlar ibretlikti diyor. Emniyet İstihbarat Şubesi Müdürü Ali Fuat Yılmazer ne demiş? Fırat yani Hrant Dink öldürülmeden önceki günlerde tehdit aldığını teyit eden herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır diyordu. Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Selim Kutkan da aynen İstanbul Emniyeti kendi arşivindeki bir belgeyi bulamamıştı. Ama gazeteci Nedim Şener İstanbul Emniyeti'nin kendi arşivinde bulamadığı belgeyi bulmuş. Bu hafta piyasaya çıktı bugün çıkıyor Kırmızı Cuma. Dink'in kalemini kim kırdı isimli kitapta yer alan belgesiyle istihbarat şubesi ve terörle mücadele tarafından mahkemeye gönderilen bu yazıların gerçekleri çarpıttığını kanıtlıyor. Yani düpedüz yalan söylemiş olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi burada ne olacak polisler istifa mı edecek yalancı yalancı sana kimse inanmaz mı diyecekler. Niye istifa edecekler ki? Yani böyle bir durum ortaya çıkarsa istifa değil herhalde soruşturma falan evet, gibi başka aynen. kelimeler kullanmamız gerekir. Gerekir. Zaten. Soruşturma da açılacak herhalde. Yani olacak iş değil yani. Emniyet Müdür Gru Yardımcısı Hakan Aydın Türkeli imzalı bir yazı Hı -hı. var. 2 Mart 2004. Bundan 7 sene önce oluyor. Bir belgede Hrant Dink'in ülkücü gruplar ve gazeteyi, gazeteyi telefonla arayan kişilerce... Ölümle tehdit edildiği bu nedenle Agos bürosu ve Dink'in evi önünde yani biri Şişli'de öbürü de Yeşilköy'de Bakırköy'de pardon Dink'in evi önünde güvenlik tedbiri Alınması gerektiğini bildirmiş Yani devletin kendisi Hrant Dink'in tehdit edildiğini biliyordu Peki emniyet 2004'te bildiğini 2008'de nasıl oluyor da Unutuyordu gibi bir soru var Bu çok acı bir şey yani Cinayetten önce ve sonra devlet hep uyum içinde diyen e, avukat Fethiye Çetin'in Hrant Dink cinayetinin dördüncü yıl raporunda da geçen şey de bu. Cinayetin belgesi ortaya çıkmış vaziyette yani. Ee, yani Nedim Şener'in kitabı, yeni kitabında yer alan bu belge İstanbul Emniyetinin Hrant Dink'in tehdit edildiğinden haberimiz yok iddiasının doğru olmadığını hatta daha da net bir şekilde söylersek yalan olduğunu ortaya koyuyor. Fotokopilerini de basmışlar. Görülüyor işte dosyada gizli belgeleri var üzerinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin damgası var 80. yıl. İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü diye kapı gibi imzalarıyla beraber duruyor. Ne olacak şimdi peki bu? Devamı da var bunların aslında Ranting davasıyla ilgili. Mesela Agos'a, gelen sonu gelmez tehditler e, Ergenekon davası açıldıktan hemen sonra da bıçak gibi kesiliyor bunu nasıl yorumluyorsun arda arkası kesilmeyen tehditlerin yorumlamak zor yorumada muhtaç değil çünkü hani aslında üç aşağı beş yukarı e, milli istihbaratla jandarma istihbaratla polis teşkilatıyla. bağları zaten elimizde ve üstünde e, cinayetin üstünden geçen bir sene İçinde bunların hepsi ortaya çıkmıştı. Yani telefon görüşmelerini, polislerin aralarında konuştuklarını falan her şeyi hatırlıyor muyuz bilmiyorum. İlk itirafları, Pelitli'de insanların çıkıp konuştuklarını, Hrant Dink'in öldürüleceğini bilmeyen kimse yoktu Pelitli'de. Jandarma evet. dahil. Ya şeyimiz el vermediği için sinir sistemimiz ve bir de doğal olarak. Hayır, ses vardı elimizde. Hı -hı. E evet. Polis. Zenit'in sesini Zenit, diyorsun. Zenit'le Erhan Tunce'nin evet. konuşması sırtmanın ötesinde kahkahalarla konuşuyorlardı cinayetin üstüne. Mevzunun nasıl olacağını değil ne şekilde cinayet işleneceğini bile biliyorlardı. Şöyle olacak da öyle değil böyle oldu. Sonra da yapılmış konuşma. Evet var. evet. Yani e, şimdi de Nedim'in Nedim Şener'in şeylerine devam edecek olursak dünkü Milliyet gazetesinde Tink'in katili o gün Samast'ın 15 Nisan 2008'de ifadesi almış Başbakanlık Müfettişleri Kocaeli F tipi cezaevinde ve yakalandığı güne ilişkin... çok ilginç bilgiler verdiği ortaya çıkıyor. Samast Anamı babamı son kez görüp teslim olmak için Trabzon'a gidiyordum. Sonra Samsun'da yakalandım. İyi ki de yakaladılar yoksa beni Giresun'da öldüreceklerdi demiş. Aynı gece dinlemeye takılan bir telefon konuşmasında da Samast'ın sözlerini doğrulayan ipuçları var. GK adlı bir çete üyesiyle OD adlı polis bu konuşmayı yaparken o gün henüz yakalanmamış. GK Samsun'a doğru yola çıktıklarını o gün almak için söylüyor polis söylüyor konuşmada o ana kadar adı hiç bilinmeyen Yasin Hayal'den de sık sık söz ediliyor. Yani polisin bu bilgi notu da bir bilgi notu da var o gün Samas'ın iddialarını doğruluyor suikastle ilgili su yüzüne çıkmamış yeni bilgiler var ve bu, bu sözlerinin tutanağa girmemesini istemiş. Yoksa imzalamam demiş bunun üzerine tutanağa sonra beni Samsun'da yakaladılar İyi ki de yakaladılar diye yazılmış. Orada bitiyor niye iyi ki yakaladılar sorusunun cevabı açıkta kalmış. Bugünkü Mindiyet gazetesinde de yeni bir belge daha var gene özel haber Nedim Şener'in. Erhan Tuncel dink cinayetinin nasıl işleneceğini polise ihbar etmiş. Tuncel'in ihbarı polis kaydına şöyle geçmiş. Dinke karşı ses getirecek bir eylem olacak diye geçmiş Oysa Tuncel böyle Dinke karşı ses getirecek bir eylem filan dememiş Hem Yasin Hayal'in adını vermiş Hem de suikast yerini söylemiş Agos'un önünde kafasına sıkacaklar demiş Hakikaten yine 7 yaşından Küçük çocukların dinlemesinde sakınca var Memlekette yaşamasında hmm. sakınca olabilir böyle bakarsan evet, evet öyle de doğru yani bilgi yazısında 2000 bak Trabzon Emniyeti 2006'da o, o, tam 5 sene önce tam 17 Şubat 2006'da İstanbul İstihbarat Şubesi'ne iletiyor Erhan Tuncal'dan ihbarı ve diyor ki Yasin Hayal Dink'e yönelik ses getirici bir eylem yapacak diyor. Ankara'daki İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na gönderilen bilgi yazısında da Yasin Hayal ne pahasına olursa olsun Hrant Dink'i öldürecek deniyor. Zaten Yasin Hayal'in durumu da şey değil mahkeme. Şimdi bütün bunları mevcut mahkeme bugüne kadar dört senedir hiçbir sonuç almadan havanda su döven mahkeme heyeti de inceliyor. Bakıyor değil mi hay Allah biz bunları görmemişiz mi diyor yoksa iyi ki gördü ne diyor yani. Erhan Tuncel demiş ki başbakanlık müfettişlerine... ...ben öyle İstanbul'a gönderdikleri ihbar şeklinde bir bilgi vermedim. Yasin gidip Agos'un önünde Hrant Dink'in kafasına sıkacak dedim. Gerçekten de ne oldu? 19 Ocak 2007'de Agos gazetesinin önünde Dink'i başına sıkarak öldürdüler. Evet, bir de böyle bir haberimiz var. Daha fazla üzerinde konuşmak istemiyorum. Bu haber de birçok gazetede yok... E, bu da çok dışına, eskimiş bir cinayet. E, Nedim Şener Milliyet'in e, muhabiri. Agos gazetesi de e, kendi yayın yönetmeniyle ilgili haber yapıyor. E, onun dışında... Kimene canım. Kime yani, ne, bir sürü kime... dava var ülkede böyle tatsız durumlar oluyor. evet. Balyoz meselesinden de kimene. E, e, evet ama oradaki biraz daha kime neden öte gibi geliyor bana da. Yani görmemiş olduklarını değil bunu görmemek gerektiğine der. tavır e, takındıklarını düşünüyorum. Daha da kötüsü. Evet. bundaysa mesela çok da önemli değil canım bir tane daha delil gelmiş masa öyle bitmiş adam değil mi? aynen öyle peki şey de ilginç aslında Çukurca'da altı askeri öldüren mayın için biz gömdük diyen tuğ general zeki es için 15 yıl olur böyle hatalar diyen tüm general gürbüz kaya içinse altı ay hapis istenmiş buna ne diyorsun mayın ha. da bizim generaller de diye verilmiş bu başlıkla haber ...subah tekerek'in haberi. Anlayamadım ben haberi galiba. Bayağı anlamadım yani. Yani sahiplenme durumu var. Altı şehit... ...verilmiş evet. olduğu söylenen bir olayda... ...altı ay hapis cezası uygun görülmüş. ama ...mayına basan altı askerin ölümünde... ...ihmali olan altı subay hakkında... ...işte dava açılmasından demin konuşuyorduk ya... ...sorumluluk çeşitli olaylarda... ...dava açılmış... Tüm General Gürbüz Kaya'nın mesela sorumlardan altı ay hapsi isteniyormuş. Trafik kazasında bile daha daha, daha çok, çok ceza alma ihtimaliniz cezalın çok yüksek. Ihtimali yüksek. O da ayrı bir konu da trafik meselesi. Yani bu altı kişi ölmüş, sekiz asker yaralanmış. İtiraf internete düşüyor işte. Tüm General Zeki es ve Tüm General Gürbüz Kaya'nın telefon konuşması var. Bu konuşmada mayınları bizzat ben kendim yerleştirdim diyen eser kahrolacak bir şey yok. Bu mücadelenin içinde birileri ufak tefek hata yapacaktır diyor. Ufak tefek hata yapacaktır diyen Kaya da zaten 20 ay sonra açılıyor dava. Yapılan incelemede mayının TSK mayını Türk Silahlı Kuvvetleri mayını olduğu ortaya çıkarken Yargılanmasına da karar veriliyor. Büyük zarar veren itaatsizlik gibi suçlardan yargılanıyorlar. Hakikate muhalif rapor tanzim etmekten. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak. Yani böyle bir sorun yok aslında. Zaten mayın uluslararası bir suç mayın döşemek. Onu da ayrıca konuşmak lazım bey. Yani çok içinde bulunduğumuz ruh hali, guys çok parlak değil değil mi? Yok. Değil. Hı. Hı. Yani olur böyle bakalar, Türk ordusu yakalar mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz evet, bilmiyorum. Diyeceğiz. Peki şey ne? Mahkeme Hizbullah liderlerinin kaçtığı kayıtlara geçmiş. Tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemenin ardından serbest kalan Hizbullah liderleri Gümüş, Tutar, Balcı, Kaya, İpek ve Kinay Karakola imzaya gitmeleri gerekirken gitmemişler. Bu da tutanakla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne bildirilmiş. Bir de ilginç bir şey var. Seçim de oluyor galiba. Güneydoğu'daki tabanı biliniyor diye Kurtuluş Taiz yazı yazmış taraf gazetesinde gene. Bölgedeki Kürt siyasetin en büyük rakibi olan Hizbullah, çevre ilçelerden yapacağı seçmen transferleriyle Diyarbakır'dan iki aday çıkarabileceğini düşünüyorum. Hizbullah iki milletvekili. Çıkartabilir, Çıkartabilir, yani çıkartamaz demek çok gerçekçi değil. Batman zaten örgütün eski kalesi, yani buradan milletvekili çıkarması hiç zor değil diyorlar. Ama bir terör örgütü değil mi? Yani çıkartabilir derken beğendim ne var efendim dokunma falan anlamında söylemiyorum bunu ama e, gerçek olduğunu biliyoruz bölgede ciddi anlamda aslında e, Müslüman pek çok insanın da sempatiyle baktığını örgüte söylemek mümkün. Geçen süre içinde cinayetlerden çok başka şeylerle anıldı çünkü daha bir sivil toplum daha bir işte Müslümanlık çevresi toplanan bir örgütlenme olarak görüldü. Bir sürü derneği var, bir sürü örgütü var, bir sürü lokali var, bir sürü bir sürü koca bir şeyden bahsediyoruz. Çok kolay değil yani o iş. Tabi devletin e, bu kadar güçlenmesiyle ilgili çok ciddi desteği, kollaması, koruması vesaireyi de hatırlamak lazım. PKK'yı kırmak üzere. Aklılarımca kullandıkları harika bir yöntemdi. Bu arada e, KCK davasından da bahsetmek lazım evet. herhalde. O da gayet gayet önemli, çok önemli bir adım atıldı. Aslında dün KCK davasında. Devletimiz sağ olsun Ciddi bir reforma giderek Kürtçenin bilinmeyen Dil kategorisinden çıkmasına Ve Kürtçenin Kürtçe olduğu tahmin edilen Kürtçe olduğu düşünülen Yani şu ana kadar şu durum KCK sanıkları Kürtçe savunma Vermek istiyorlar Mahkeme hayır hayır olmaz olmaz diyor inatla konuşan olursa da Bilinmeyen bir dilde bir şeyler söyledi Falan diye tutanağa geçiriyordu Şimdi burada ben haklıyım. Koridorda yaptığımız tartışmada. Hangi tartışma? Ee, yani burada üçüncü bir geçiş bu. İkinci değil. Önce bir bilinmeyen bir dil diyordu mahkeme. Burada evet. hem fikiriz. Evet, evet. Sonra Kürtçe olduğu sanılan dil düşünülen dil diyordu. Şimdi ne diyor? Şimdi ne diyor zaten? Ay kürçü olduğu sanılan diyordu. Ha. Dikkatini çekelim. Sanmak Şimdi, yerine düşünmeye geçti diyorsun. Evet. Yani nedir hadisemiz? Kogito ergosum. <gülüyor> Düşünüyorum öyleyse varım. Ağır ağır sonunda Kürtçe denilecek mi diyorsun? Hayır bu hakim var. bir <gülüyor> Hakimin varlığı kanıtlandı. kanıtlandı. Ama dilin varlığı hala sallantıda. Bir... Hayır o sallantıda ama olsun mesafe aldık burada. O zaman uzlaşabileceğimiz nokta dün Türkiye'de bir reform oldu. Evet evet. Tamam. Bence bu yeterli. Kartezyen bir <gülüyor> bakışla yaklaşırsak... Ama ...nedense bilmiyorum. Kürtler e, reform olduğu fikrine katılmamışlar. Öyle garip de bir şey var. İlginçtir. Tuhaf. Davada önce ne olduğunu söyleyelim. Dava e, 104 tutuklu, sanıklı bir dava durumunda. Neden tutuklu olduklarını çok az kişi biliyor. E, iddianamelerde hiçbir şey yok. Niye terör örgütü olarak tanımlandıklarına dair... Ve e, bunlar arasında belediye başkanları falan var. E, legal siyaset alanında siyaset yapmaya çalışan insanlar. E, şu olmuş. E, tabii ki ertelendi dava. Kimsenin bırakılmadığını söylememe herhalde gerek yok. Niye? Bırakılması beklenmiyor muydu? Yani bu davayı açanın bırakmasını da beklemek çok mantıklı değil. Çünkü dava zaten bayağı kogito <gülüyor> durumunda. Evet. Ve sonuç olarak Kürtçe konuşmalarına izin verilmemesine yine karar verildi. Dava ertelendi. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hal bu ama e, pek çok ilde Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde e, ciddi çatışmalar oldu. Demek mümkün. Şırnağan, Cizre ve Mardin, Kızıltepe, Nusaybin ilçelerinde esnaf hiç kefenk açmadı. Diyarbakır'da büyük gösteriler oldu falan böyle insanlar haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Çünkü tepin tepin ya ben kürdüm Kürtçe konuşuyorum. Bilinmeyen bir dil falan diye cevap verince karşı taraf bu çok iyi hisler üretmiyor olabilir. Zaten bütün hani olan bitenin üzerine oluyor çünkü bunlar. Ve savunma hakkında kabul etmiyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir şey o, hakkı Lozan'da filan da böyle bir Sözlü savunma hakkı tanındığını baskın oran defalarca yazmıştı ama kabul etmeyen e, Süheyl Bey'i gönderdi oraya gözlemci olarak. Allah Allah. Şey de oradaymış Sezgin Tanrı Kulu. Artık biliyorsun genel başkan yardımcısı. Hmm. Sezgin Tanrı Kulu da oradaymış. Tabi hiçbir, e, hiçbir şey söylememiş. İlginç değil mi? Yani çünkü Sezgin Tanrıkulu, CHP'yi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı Kulunu orada görünce doğal olarak medya gidip ne diyorsunuz, ne diyorsunuz, ne diyorsunuz yapmış. Cevap yok Tanrı Kulundan. Ee, verebileceği bir cevap var mı? Ondan da çok emin değilim zaten. Yani zor. Şimdi parti adına bir şeyler söyleyebilmek. Bu arada CHP'nin e, müthiş transformation'ı devam ediyor. Büyük olmayanların... dönüşüm. Büyük dönüşüm evet. Üye olmayanların e, yönetime iyi. üye olanlarınsa <gülüyor> hiçbir şeye evrildiği garip bir parti hali. Bu gerçekten CHP ile ilgili siyaseten ne düşündüğüm vesaireden bağımsız. Bu hafta ikinci söyleşim bunu. Garip hissediyorum. Yani bir ay önce üç ay önce partiye üye olanların il başkanı, başkan yardımcısı PM, MYK falan olduğu bir parti yapısı. Hiç üye olmayanlar da var ayrıca. Ya ona zaten geçiyorum tamam olmuştur bir ara ve bu da. Kağıdına uydurulmuştur, kitabına uydurulmuştur falan filan diyelim. Yani şimdi de İstanbul İl Başkanı işte Doğan'ın CEO'su Nebil İlseven olduktan sonra şimdi Ankara İl Başkanlığında. Nebil İlseven var. hakkında da soruşturma açılması, yolsuzluk soruşturması açılması için 15 sayfalık bir raporu varmış bizzat Kılıçdaroğlu'nun daha önceki yıllarda. Evet, TMSF zamanında. mı? Valla baktım bulamadım hakikaten sonucunda ne olmuş ama vakti zamanda böyle şeyler de olmuş. Belki de temiz çıkmıştır zaten. Hani bu bir itham ya da suçlama değil sonunu değil, bilemediğimizde. Değil, evet. e, ama CHP Ankara için söylenebilecek olan şey hayırlı uğurlu olsun. E, CHP Ankara il Başkanı bir gazeteci meslektaşımız bir gün yazarı. Daha doğrusu hani yazarlar gazeteci sayılıyorlar bildiğim Tabii kadarıyla. Canım, e, ve ayrıca akademisyen. Oradan senin iki kere meslektaşın. Yaşasın. Ee, ve böylece sosyalistlerin CHP'ye akışı devam ediyor falan gibi. Başlıkla atabilir miyiz bilmiyorum. Garip olur ama e, böyle de olur. Herhalde. Yani bir gün yazarı Ankara İl Başkanı e, olacak CHP'nin bir gün deseler iki sene önce herhalde hep birlikte gülerdik. Ya da düşünürdük. Düşünür müydük? Ben bence için. geyik muhabbeti. Olmaz. Git olarak. Ha, ha, düşünürdük. Düşünceye, düşünen adam heykeli gibi olurduk. Ne bileyim ben daha çok böyle hani muhabbet arası rakı masası hayaliydi benimkisi düşündüğüm. Ama o da olur bu da olur böyle işte. Yani CHP Ankara'da da değişiklik var. Ee, diğer illere de sirayet eder mi bu durum bilmiyorum. Ama e, değişik bir parti olmaya doğru CHP'nin gittiğini söylemek mümkün ama bu bir yenilenme, reform vesaire mi orasından da emin değilim. Ben de değilim. bu, bu arada... Önder Sava yakınmış eski Ankara. İl bütün e, il ...yöneticileri o yüzden toplu istifa edilmiş. Ee, işte doçent Tarık Şengül gelecek yerine Güzel. deniyor, bekleniyor yani. Evet, çok e, 30 saniye gibi bir zamanımız kaldı. Hemen şeyleri de söyleyelim. Ee, başbakan, dış, e, İsrail Dışişleri Bakanı'nın değişmesi gerektiğini söylemiş. Ee, kendi kabinesiyle uğraşsa, yani <gülüyor> hani başbakan oldu, olarak ben... değil mi... Ee, ...başka ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ilgili o gitmeden olmaz bu iş falan... Bir garip oluyor. Ha, bence sorumu da tekrarlıyorum. Haftanın sorusunu e, özgür, bağımsız ve egemen bir devlet olarak Filistini Türkiye ne zaman tanıyacakmış? Ee, bilmiyorum hala. Önce bir Liberman gitsin, sonra devamını konuşuruz anladığım <gülüyor> kadarıyla. Pazartesi <gülüyor> bir daha soracağım. Ona göre daha iyi bir cevap bekliyorum abi. İnşallah, inşallah, inşallah. E, bu arada da bir şey var. Bugün, bugün iki şeyden bahsedelim. Hemen e, 12'de Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği'nde konferans salonunda bir Karadeniz isyandadır şey var. Mitingi var. E, şirket yanlısı sözde çevre ve doğa kuruluşlarını deşifre etmeye başlıyoruz diye bir şey var. Karadeniz isyandadır. Bir de bugün... Dün de verirtmiştik. Bugün 15'te Boğaziçi Üniversitesi'nde Ranting İnsan Hakları ve Ifade Özgürlüğü Konferansının dördüncüsü yapılacak 2011 ve Granting Anısına Konferansın bu seneki konuşmacısı Britanya'lı aktör, insan Hakları ve LGBT eylemcisi ve Avrupa Parlamentosu üyesi Michael Cashman. Düşün ki yabancı sensin. Lezbiyen, gay, biseksüel ve trans cinsiyet bireylerin haklarını savunmak başlıklı konuşması var. Siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve tarih bölümleri ev sahipliği yapıyor. Saat üçte bugün, öğleden sonra. Peki, şimdi ara, ara veriyoruz. Açık gazete Seyyare Sezin Öne Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyi vallahi. Sen de iyileşmiş gibi görünüyorsun. Sesin iyi geliyor. Evet. evet. Budapest'in gri ve soğuk havası iyi geldi bana. Evet. O yüzden. peşte desin. Evet. evet. Ee, bu arada da bu yazından da gördüğümüz Ervin Sabo kütüphanesi yüzden evet, evet. kalkarak bir aslında rezon detay üzerinde biraz konuşalım evet. diye düşünüyoruz yani devletin ali menfaatleri derdik biz eskiler ne her ne durumda olsa olsun devletin çıkarının üstün gelmesi Hı, durumu. Evet devletin üstü çıkarı bunun belli bir jargonu da var yani hani artık devletin içinde de kullanılan <gülüyor> tam artık neyse bana ama bunları düşündüren aslında tabii Ervin sabah kütüphaesinin kendisi bir ya oradayken daha çok işte bu son bu hafta başına itibaren bu etanın ateşkesi gerçek evet. kalıcı ateşkes ilan etmesi tam lafıyla uluslararası düzeyde kanıtlanabilir Tek taraflı ve kalıcı ateşkes. Ki bu da işte silahsızlanmaya hakikaten baskı sorunu da şiddet dışı çözüme giden, şiddetin tamamen geride bırakıldığı, yeni bir dönemin açıldığı bir e, şekilde çözüme giden e, barışın kapısını açan e, bir adım oluyor. E, oradan düşünüyordum ve işte e, çünkü e, İspanya hükümeti bunu hemen reddetti. Ki e, Zapatero Gerçekten şu an belki Avrupa'da şu İspanya'nın başbakanı Zapatero hakikaten belki e, Avrupadaki en e, insan hakları duyarlılıkları bakımından en e, yüksek düzeydeki lider diyebilirim neredeyse. Evet özellikle de azınlarla karşılaştırıldığında kendisinden tabii, tabii, öncekiyle tabii, tabii. inanılmaz bir kontrasta oluyor tabi. Bir de şimdi şeyin Sápero hükümetinin şeyine pek eşine rastlanmıyor Avrupa'da artık sosyal demokrat Sol bir hükümet pek evet. yok biliyorsunuz <gülüyor> artık. Evet tedavi. Koruma altına alınmalı. O, o yüzden e, onların da bu kadar sert e, bir şekilde hemen ilk defa yani hani bu Ceyhanniz'in işte yazısı oldu vesaire e, bildiğiniz gibi işte o, Türkiye'de de yayınlandı bayağı... E, kelimelere laflara takılmayın işte barış da hakikaten ciddi bir adımdır bu gibi ciddi alınmasına yönelik ki zaten yani Kuzey İrlanda'daki bazı isimler Kuzey İrlanda'dan bazı isimler eski İrada'n, işte şeyden Şinsey'den baya bir bu ETA'nın kalıcı barışa doğru kalıcı ateşkese doğru gitmesinde etken olan isimler ETA üstünde değil ama Batasınayla ETA'nın siyasi kanadı ile temas halinde baya bir bunu zorlayan isimler onun için e, devletin mantığı bana aslında işte e, ETA'dan yola çıkarak aklıma geldi. Tabii Ervin Sabo kütüphanesinin de tabii bu anlamda özelliği var. Ervin Sabo'nun kendisi kütüphaneye ismini veren enteresan bir e, sol karakter 100 yılın başında. E, bu, e, Macaristan'da etken olan güler yüzlü sosyalizm diyelim vesaire akımına da sonradan etkileyebilecek e, komünizmin değişik bir e, yorumunu getirmeye çalışan. Aynı bireyselliği, bireyciliği de aynı zamanda işin içine katmaya çalışan bir isim. Ee, o yüzden yani hani de, o de, öyle isimler işte bir türlü devletin e, yüksek katlarına yükselemiyorlar. Yükselseler de mesela işte Obama örneğinde gördüğümüz gibi kariyerine baktığınızda son derece insan haklarına duyarlı. Ama iş başına gelince iş böyle olmuyor nedense. Evet şimdi bir biz onun üzerinde fazla durma fırsatı da bulamamıştık bu haberi de bir kez daha nasıl olduğunu söyleyelim. Yani ETA şeyleri hı hı. maskeli bir toplantı yapıp tarihi bir evet. açıklama yaptıklarını söylediler değil mi? Evet şimdi olay aslında şöyle oldu. 2000'de şeyde aslında 2006'da ciddi bir ateşkes ilan edilmişti. E, fakat bu e, çok kısa bir sürede bozuldu. E, dokuz aylık gibi bir sürede. işte şey oldu e, bir bombalama oldu. E, ETA yani barış görüşmelerine gir başlamıştı Sapatera hükümetiyle. Fakat onların işte çok yavaş ilerlediğini söylendi vesaire falan filan derken en ciddi ateşkes adımı oydu ETA'nın şimdiye kadar. Bu şimdi e, e, e, Eylül ayında, Eylül e, 2010'da e, en e, ciddi diyebileceğimiz ikinci barışı ilan edildi toplamda üç tane bunlar ondan sonra ve şey oldu orada e, Batasunay e, dahi orada çok yeterli bulmadı şu anlamda uluslararası kalıcılığı şey, kanıtlanabilirliği olması lazım. E, orada çünkü e, Eylül'de ilan ettiğinde ETA daha çok e, şey gibi bir barıştı şöyle diyeyim eylemsizlik kararı gibi. Yani saldırılmadıkça biz de karşılık vermeyeceğiz tarzı bir şeyle. Hatta bu uluslararası basında da yanlış yorumlandı o dönemde. Artık e, independent bunun ilk haberini vermişti o zaman. Şey denmişti artık e, silahları ETA tamamen bıraktı silahsızlanmaya gidiyor vesaire gibi. Halbuki böyle bir şey yoktu o zaman e, orada söylenen bahsedilen eylemsizlik kararıydı tamamen. Sonra işte bu aradan geçen dönemde e, yani o, tabii İspanya hükümeti zaten hemen o zaman olayı kapatmıştı. Yok böyle bir şey e, e, samimi olduklarına inanmıyoruz vesaire diye. Ki da işte dediğim gibi satır arasında bunun e, yeterli olmadığını belirtmişti. Ve o zamandan bu yana sürekli bu beklenti vardı. Özellikle bu Noel dön dönemi işte e, o aralık sonunda e, Batasuna'nın hapiste olan on Otegi var mesela bir tane Onun Wall Street Journal'a verdiği bir Reportaj vardı hemen Yılbaşından önce Kesinlikle çok yakın zamanda yılbaşından önce işte bu ateşkesi bekliyoruz gibi Ama işte tam gelmedi vesaire Batasuna'nın elinde çok zorlayan Çünkü Batasuna yasaklı bir parti Bir türlü seçimlere giremiyor Ve girmesinin önünde de sürekli bir engel çıkıyor ee, Ayrıca bir İspanya hükümetli Merkezi hükümetler aralarında sürekli Bir şey var böyle seçim öncesi Dönemde kızışan bir e, Taktik savaşı gibi Kim e, alt edecek mat edecek Tarzı mesela son dakikada liste verip Batasına bir keresinde bu yasa delmişti başka bir isimle vesaire böyle şeyler var ama artık, artık 2009'da öyle bir noktaya geldik ki onlar Batasuna'nın da yapacak bir şey kalmadı neredeyse Ve seçimlere Batasuna kapısından geçmiş insanlar da neredeyse giremedi o kadar büyük bir baskı olduğu anlamda bütün yollar tıkandı e, Legal siyasette bir yer artık şeye gelemiyor Batasuna kapılar kapandı onun için onun baskısıyla ETA'nın bu noktaya gelmesi söz konusu ve sonunda bu cumartesi de işte şey oldu büyük geçen cumartesi yürüyüş oldu Bilbao'da Bilbao en büyük kenti Bask ülkesinin o yürüyüşte 700 kadar bu KCK bizdeki durumu gibi tutuklu siyasi mahkum var de bask e, ülkesinde veya bir kısmı bask ülkesinde değil tabii merkezi hapishanelerde İspanya'da çeşitli yerlerde. E, ve e, onların hepsinin işte yani ETA'yla alakası olduğu söyleniyor. Bazılarının hiç, e, kanıtlanamıyor vesaire şudur budur. E, onların serbest bırakılması için ki bu yürüyüşte aynı zamanda barış vurgusu da hakimdi ve ardından pazartesi günü de bu açıklama geldi ETA'nın. E, bu işte maskeli şahsiyetlerimiz e, bunu Gara diye bir şey var e, gazete var onun online sitesinde baskı gazetesi bu onun online sitesinde yayınlanmasını sağladılar e, ve bu gerçekten de ilk defa ETA'dan bu, bu kadar kapsayıcı bir e, ateşkes açıklaması geliyordu ama İspanya hükümeti hemen bunu reddetti e, ve arkasından da reddetmesi sadece sözle olarak reddetmenin ötesine de geçip hemen arkasından bir takım operasyonlar yapıldı. Fransa'da bazı ETA'nın e, ciddi üyeleri diyebileceğimiz kimseler tutuklandı. Bir de ETA'nın e, bilgisayar bu internet üzerinden vesaire ve onun dışında bilgisayar alındaki e, yönetenlerden çok önemli bir ismi tutukladılar. Bundan dolayı. E, bu, bu, bu kesinlikle ciddiye almadıklarını, barışı önemsemediklerini göstermiş oldular. Şimdi bu barış noktasına nasıl gelindi denilirse demiştim. Bu Kuzey İrlanda'daki isimlerin ciddi etkisi var. Asıl Güney Afrika'daki işte bu barış sürecinde rol alan insan hakları avukatı, bir tane hukukçusu Brian Curran bu işle çok uğraşıyor. Madasuna akıl verme konusunda ama onun dışında C. Adams işte şeyden Kuzey İrlanda'dan Barış nasıl yapılır diye ismini koyarak bir strateji üreterek Batasunayla görüşüyor. Ondan sonra John Hume gene işte Kuzey İrlandalı siyasetçi barış sürecinde çok ciddi katkıları olan Ira ile barış sürecinde ve e, Birleşmiş Milletler'de çok üst düzey görevler yapmış olan e, Mary Robinson, e, o da insan hakları. İnsan hakları Komiseriydi değil evet, mi? Evet evet, camiasının önde gelen isimlerinden bunların hepsi Desmond Tutu, e, Güney Afrikalı rahip. E, Onla bunların oluşturduğu bir uluslararası kontak grubu var. Onların çabaları Geçen Mart'ta da işte bir Brüksel deklarasyonu yayınladılar Nasıl bir şekilde rol alacaklarını Ve işte barış sürecinin Nasıl olması gerektiğine dair Ondan dolayı Uluslararası camianın Bir etkisi var bu barışın Ateşkesin ilan edilmesinde bir, bir yanda Öte yanda ETA'nın Çok zayıflatılmış olmasının Etkisi var Şimdi İspanya hükümeti şimdi bizi dışarıdan işte bakınca İspanya bir demokrasi beşiği gibi geliyor ama çok ciddi bir baskı söz konusu ve bu baskı her zaman da haklı bir baskı değil ee, ETA ve e bağlantılı olduğu düşünülen gruplarla ilgili bazı ülkesinde evet. şakır şakır gazeteler radyolar kapatılıyor bir şeyi de hatırlıyorum hatta yani Felipe <gülüyor> González'in başbakanlığı döneminde birçok açığa çıkan belgeleriyle ortaya dökülen Tabii. bir kirli savaş evet. diye tabir edilen çok tatsız bir süreç de vardı evet bu gal terörizm karşıtı kurtuluş grupları diye bir paramiliter örgütlenmeye girişti evet bizdeki gitam tarzı İspanya hükümeti o dönemde ve onu daha sonradan e, ortaya çıkarılmasında aslında göz önüne sevildiğinde tabii İspanya'da basının çok büyük katkısı var El Mundo gazetesi üstelik de sadece muhafazakar bir gazete e, kendi aslında şey e, çevrelerine de vuran şekilde birazcık tabii Felipe González soldan da e, bir şekilde yani devlete vurmayı bu bu, bu denli vurmayı ters bulmayarak bunları yayınlamıştı gazeteci medya yaptı görevini yaptı yani el evet medya görevini yaptı zamanında ortaya çıktı üstünden yıllar yıllar geçtikten sonra değil yani hani evet. çabuk hesaplaşıldı bununla ama tabi şeylerin baskıların üstünde bunların bu devletin bu tarz rutin dışı yöntemler kullanmış olmasının etkisi, etkisi olumsuz etkisi büyük onun dışında devlete güvensizlik tarihi olarak zaten bu İspanya İç Savaşı döneminden e, daha sonrasında işte İspanya Savaşı'nda zaten e, 1930'ların sonunda yarım milyon kişi ölüyor. E, ondan sonra üstüne Franko güçleri e, 150 bin kişiyi idam ediyorlar vesaire işte yani öldürtüyorlar, öldürüyorlar ve öyle durumlar var. Bunların da ceremesini bayağı bir çeken baskılar, en büyük baskı onların üstünde ondan kalan bir devleti zaten bir alerji var. Bu 1978 anayasası demokrasiyi geçiş döneminde İspanya'da baskılar sempatiyle bakmadı anayasaya. büyük bir kısmı sandık başına gitmedi. Ve bir ondan... de pardon sözünü kestim. Hı hı, zaten... bir, bir de hiç Franco döneminin <gülüyor> bu kepazelikleri konusunda vahşet katliam ne dersek diyelim işte hepsi vardı evet. yani. Hı hı. E, o konuda da bir hesaplaşma hiçbir zaman da olmadı galiba İspanya'da, değil mi? Tabii yani orada unutarak e, barış, da. barışa gitme öyle bir e, yöntem izlendi. Yakın zamana kadar aslında bir dolu geçmişin günahının üzerine gidilmedi gidilmedi derken hem e, bu konuda hukuki bir mahkumiyet vesaire söz konusu olduğu olmadığı gibi araştırma konusunda da mesela. Pek ileri gidilmedi. Burada mesela savcı, insan hakları anında savcı diyorum. Ee, ya, yargıç aynen. Baltasar Garson'un büyük katkısı var. Mesela o çeşitli dosyaların üzerine bayağı bir gitti. Onun dışında araştırılması konusunda bir akım yarattı adeta. Kendisi. Ama onun da üstüne gittiler değil mi? Baltasar Garson'un da, da üstüne, üstüne gittiler. gittiler. Onun da evet. Hükümet bu, bu, olarak iyi. Bu hükümet <gülüyor> Evet bu hükümet yani gerçi bu hükümet hükümetten çok bütün sağcısı solcusu herkesin kuyruğuna bastı aslında bu süreçlerde. Baltasar Garson e, geçmişin günahlarını araştırılmasına tetiklerken ve araştırırken onun için kimsenin aslında çok bayılmadığı bir karakter haline geldi. Çok büyüdü diyelim uluslararası artık bir e, ünle sahip bir insan olarak ve sonuçta ba İspanya'da barındırılmadı. Şu veya bu şekilde gerçi Yani anayasaya Aykırı davranışlarda bulundu i̇şte Bazı hukuki adımlar attı falan gibi Şeylerle kaçırıldı ama onun dışında da yapılmadık kalmadı yok efendim işte şöyle Yolsuzluğa karıştı bile söylendi ki Hiç alakası bile yok belli ki Çünkü çok mesnetsiz Suçlamalardı ya da ne bileyim ben işte New York'a gittiğimde bilmem kimle yemek yedi falan işte böyle bu yemeğin masrafını kim ödedi Diyecek kadar artık iş Evet kirli evet. savaşın Depay bir başka evet. yollarla devamı gibi bir şey olmuş yani. Evet evet aynen öyle ama burada dediğim gibi sağ sol bir koalisyonu oldu adeta yani Baltazar Garson'a çamur atmakta o da uluslararası ceza mahkemesine kaçırıldı bir nevi sürgün halinde ama onun dışında da yani baktığımızda bu unutma hikayesinde gene geri dönüşü geriye doğru bakışı sağlayan işte kendi ailesinden mesela insanların ne olduğunu, işte dedesiydi, belki bazı babasıydı. Ne oldu diye araştırılması için üstüne giden birçok insan var. Bireylerin aslında çabası bir şeylerin de ortaya çıkmasına çok sebep oldu. Bir dolu sivil inisiyatif kuruldu bu konuda araştırmak için geçmişi fakat başka işte dediğim gibi 1978 anayasasında da sandığa gitmemişlerdi fazla. İşte bir ciddi bir red oranı da vardı yüzde yirmileri geçen o anayasayı. ETA da zaten mesela bunu kullanıyor. Diyor ki işte yani tamam işte bu Gernika şeyi var belgesi var özellik belgesi 1979'da onaylanıyor. Onu mesela ETA'nın kabul etmemesinin sebebi bir kere biz bu anayasayı kabul etmiyoruz. O anayasa çerçevesinde onaylanan bir özellik belgesinde biz o nedenle doğru bulmuyoruz Bu, bizim destekleyeceğimiz bir şey değildir gibi bir çizgisi var Gernika belgesi ama şimdi Türkiye'de demokratik özelliklelik falan konuşuluyor onları tabi sersah ferah açan aşan bir belge aslında tabi İşte mesela polis gücünün olması işte öz savunma gücü Türkiye'de de çok konuşuldu Baskların geleneksel olarak İspanyol devlet güçlerine karşı, merkezi devlet güçlerine karşı güvensizliğinin tezahürü olarak bu Gernika belgesinde bir e, polis gücü kuruluyor. O polis gücü de işte ha, hakikaten şimdi de, merkezi devletin elinden en ciddi güçlerinden birini almak anlamına geliyor. E, şimdi bugünümüzde bu artık e, polis e, pasaport işlerini falan bile bakıyor yani. O kadar veyahut da gümrük şuydu buydu. Onun dışında e, Gernika belgesiyle verilen özellik işte yetkileri arasında işte vergi toplamak da var işin içinde. Ya yani yerelde halledilebilecek ne varsa aslında <gülüyor> ye, yerel yapsın gibi bir anlayışla. Ama son sözü tabii son, işin son kertesinde ipler Madrid'in elinde. Bu da çok açık bir şekilde ortada. Onun için aslında İspanya'daki tabii durum konuşulanlar, fiili olan durum Türkiye'dekine çok çok çok uzak. Ama bir yandan da müthiş özgürlükçü işte şey yani her şey İspanya bırakmış merkez yerele de denemez. Dediğim gibi son kertede son sözü kendine bırakıyor ve o sürekli işte müzakere de bu yüzden sürüyor. Ee, evet. şimdi e bu noktada bir şey daha Hı -hı. söyleyebilir miyim? Hı -hı. Yani şu Hı -hı. zayıf olmasından ETA'nın son Hı -hı. yıllarda iyice zayıflamış potansiyel ve halk kitleleri nezdinde de Hı -hı. şeyini yitirmiş olmasından da kaynaklanıyor etkisini değil mi bir miktar bu sert tavır göstermesinin yani. Hı -hı. Şimdi evet. valla, e, yüz, şimdi e, gençler arasında ETA hala çok güçlü ve şu an hala gençlik hareketlerinden alıyor gücünü ve ETA'nın işte bir sokaklara inelim politikası var. O da nasıl yani sokakları karıştıralım politikası var. O da işte ETA'ya karşı çıkan veyahut da e, ETA'yla herhangi bir şekilde yani devlet temsil eden diyelim e, sembollere, kişilere sokakta saldırmak, işte ya işte e, grafitiler bile olabilir. Bir şekilde protesto etmek, onlara karşı tepkiyi belli etmek. Şiddet eylemleriyle de olabilir. Ya bunlar da hep işte gücünü gençlikten alıyor Eta hala. Fakat o kadar ciddi bir Fransa'yla İspanya'nın e, işbirliği sonucu o kadar zayıfladı ki askeri gücü Eta'nın. E, gelen artık gençler de son derece işte tecrübesiz eğitim görecek zamanı bile bulamıyorlar. Hani bu şiddet e, ayağı tarafında diyelim Komandolar ve legaller diye ikiye ayrılıyor Çünkü ETA'nın üyeleri e, Komandolarda Yani 6 ay dayanmıyor deniyor Hatta legal kısımda da aktif olan Kişilerin peşinde olduğu için Merkezi hükümet İspanya'da e, Onların da çok kısa kalabildiği Örgütte hemen yakalandıkları işte damgalandıkları Deşifre edildikleri söyleniyor e, bu, Böyle bir durumda Şimdi ETA'nın gerçekten askeri gücü Zayıflamış durumda Öte yandan bir de Katalonya örneği var. Katalonya'da işte işte de katalanlar baskılardan çok daha fazla iflahını kesiyorlar şeyini merkezi hükümetin İspanya'da. Bunu da tamamen şiddet dışı yöntemlerle demokratik mücadeleli ve halk tabanında örgütlenerek yapıyorlar. İşte bir bir buçuk milyon mesela sokağa dökülebiliyor Barcelona'da. E, baktığınızda yani evet. acayip bir şey var yani orada dinamik var siyasi e, bu, bunu şeyde görmek mümkün değil baskı ülkesinde bir bıkkınlık var halkta da %80'li halkın artık e, barış ateş kesin e, ötesinde silahsızlanmayı istiyor silahların döneminin tamamen kapanmasını istiyor e, e, ayrı peki o zaman sını... hükümet Hı? neden bu kadar e, katı e, bir reddiye getiriyor Devlet mantığına geliyoruz. Şimdi devletin eli güçlü bu durumda. Şimdi İspanya'da halkın %78'inin en büyük derdi ekonomik sorunlar. Sadece %6'lık bir e, kesim baskı sorunu temel bir sorun olarak adlandırıyor. Hmm. Yani temel sorun hani en büyük sorunumuz falan di diye de geçtim öyle de değil. Ya yani, Türkiye'de tamam işsizlik birinci sorundur ama ikinci sorun Kürt sorunudur muhakkak veya üçüncü sorun. İnsanların kafasında böyle bir algı vardır Can yakıcı bir tarafı olduğu herkes tarafından İnsanlar hala çünkü çocuklarını askere yolluyorlar Şehitler işte tırnak içinde Vesaire böyle bir psikoloji var İspanya'da bu yok Bask sorunu artık gözden ırak bir sorun Basklıların kendi arasında dediğim gibi yüzde seksen bir şey var e, silahsızlanılsın artık onun noktasında var. E, e, şeyi e, bağımsızlığı destekleyenlere baktığınızda yüzde 25 civarında falan baskı kesinde. E, böyle bir durumda şimdi e, kendi kaderini tayin hakkı yüksek oranda yüzde 60'larda destekleniyor. Yani biz, biz bu konuyu da e, söyleyeceğimizi söyleyebilecek durumda olalım. Fikri destekleniyor ama. ...tam bağımsızlığı destekleyen... ...düşük oranda. Yüzde 25 yani çok büyük, müthiş, ezici bir çoğunluk... ...değil bu. Peki buradan nereye gideceğini <gülüyor> düşünüyorsun? Valla şimdi de... uluslararası... ...buradaki baskı önemli. Uluslararası baskı derken... uluslararası hakikaten... E, ...prestijli isimlerin... ...bu barışı destekliyor olması önemli. Onun dışında Batasuna'nın... E, ...gerçekten ciddi bir siyasi... ...dönüşüm geçiriyor olması önemli. Şimdiye kadar çünkü... Kuzey İrlanda meselesinin tersine Türkiye'ye benzer şekilde e, ETA dominant taraftı. Yani silahlı kanat siyasi kanatın üstünde baskındı ve e, İspanya'da baskı sorununda. Şimdi tam tersi söz konusu siyasi kanat silahlı kanada dur bir dakika diyebiliyor. Böyle bir değişim geçirmiş durumda orada sorun. Ee, ve işte mesela işte bu Otegi demiştik. E, batısının önde gelen isimlerinden sözcüsü konumunda. Şu an hapiste. Fakat e, barış konusunda mesela o ve birkaç isim daha ETA'nın en e, radikal es eskiden Batısına... Yani siyasi kanattan en radikal isimlerinden kimseler ETA'ya baskı yapar durumda artık. E, bundan dolayı e, orada... Ciddi bir şey var, değişim var. Fakat İspanya'da hükümetin de eli, eli güçlü olduğu için kısa vadede önümüzde işte Mayıs'ta bir seçimler var orada, yerel seçimler. Batasına seçimlere girecek mi, girmeyecek mi? Orada hükümetin işte devlet mantığının ne kadar konuşturduğuna bağlı aslında. Ee, i̇pler biraz onların elinde. Yani bu, bu Batasına ve ETA'nın arasındaki... Ee bir çatlak var şu an ister istemez. Bir görüş ayrılığı var. Çünkü ETA'dan bazı kimseler de hükümeti samimi bulmuyor ve bu silahsızlanma sürecine gidilmesi gibi hep ETA'nın e, taviz verdiğini düşünüyorlar. E, bu yolda da. O nedenle orada e, bir o çatlağı güçlendirmek için hükümet bastırabilir. E, biraz öyle olacak gibi gözüküyor. E, ve orada da bir tansiyon sürüyor olabilir. Ne olabilir? ETA'nın içinden ee, radikal bir kanat, daha radikal bir kanat koparak şiddet eylemlerine devam ediyor olabilir. Bu ciddi bir e, olasılık. E, o, olasılık. Onun dışında yani Mayıs'a kadar çok ciddi bir gelişme açıkçası olmayabilir. Olursa birazcık uluslararası baskıdan ötürü olur. Evet. Pozitif Bilmek anlamdaki geliyor. bir gelişmeden, barış yönünde diyorum evet, yani. Evet. <gülüyor> evet. Öyle gözüküyor. Evet. Peki yani buradan bu meseleyi daha epeyce konuşuca benziyoruz öyle anlıyorum ben de. Ya tabii Türkiye'ye yönelik çok çağrışımları var. Birebir baskı sorunu benzemiyor tabii. Benzemesi de gerekmiyor. Her şeyi böyle simetrik bir karşılaştırma yapıyor olmamız gerekmiyor ama haklar ve özgürlükler bakımından İspanya'da ne halde, işte oradaki işte soruna nasıl yaklaşıldı? özellikle nasıl bir çözüm nasıl değil? işte bu devlet mantığı her yerde nasıl aynı? Bunları düşündürtmek açısından Biraz düşünceyi kışkırtmak açısından enteresan bir örnek. Evet, çok önemli bir konu bu. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Seyyare Sizin Öne ile Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Açık gaste. Alp Ulagayla spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer. Günaydın abi. Evet. E... Şimdi daha lig başlamadan gene de biraz futbol ağırlıklı konuşma imkanımız olabilir herhalde. E, öncelikle Galatasaray'ın e, emektar Ali Samiyen stadını terk etmesi durumu var. Önce onunla başlayabiliriz. Aynen sana. öyle. Salı akşamı son bir resim Maç oynandı. Ertesi akşamda taraftarların e, yaptığı bir veda maçıyla e, Ali Samiyen defteri yani 47 yıllık e, aşağı yukarı 46 buçuk yıllık bir serüven kapanmış oluyor. Galatasaray yanından itibaren yeni stadyumu Türk Telekom Aran'da oynayacak maçlarını. Yani hem üzücü hem sevincecici tarafları var. Ali Sami Yen ilginçtir herhalde. Cem Uzan ve Uzan'ın babası Kemal Uzan'ın ilk müthişlik kişilerinden biri. Hmm, ee, güzel. Tarihi güzel <gülüyor> geleneksel şeyleri de var yani <gülüyor> e, ama ilginçtir hani İstanbul'un üç büyük yıllarca önce İnönü 47'de inşaatı biten İnönü sonra 64'te inşaatı biten Ali Samiyan ve en son 83'te in, inşaatı biten Fenerbahçe statlarıydı bunların bu arada e, inşaatları ayrı bir ara efsane e, Fenerbahçe statının ki galiba 15 yıl 16 yıl sürüyor 15 yıl ee, Galatasaray'ın stadı yani Meclis Dekke stadı var orada 3 i̇şte yıl oynanıyor sonra inin açılınca daha büyük bir stahat yapalım deniyor i̇şte o da aşağı yukarı 16-17 yıllık bir süreç en son Kemalizan'a kısmet olmuş bitirmek ee, ama hani mimari olarak ve akustik olarak içlerinde e, herhalde en başarılısıydı çünkü e, hani tribünlerin Birbiriyle uyumu Kapalı bir numaralı tribünlerde Görüşü engelleyen direklerin bulunmaması gibi Faktörler her zaman Artı rol oynadı İnan Üstad'ı ilk başta yapıldığında Muhtemelen daha iyi tasarlanmıştı ama sonra işte eklenen yine açık tribünün uyumsuzluğu. Tabii yoksa mimari evet. olarak ben de onu söyleyecektim. Evet. Hem şehrin göbeğinde olmasına rağmen kendini üstü gizlemesiyle filan çok hoş tabii yapıydı. Ama da. yani son 40 yılda bambaşka garip bir yapıya çevrildi. dönüştürüldü yine üstü. Yani 47'de de yapıldığı haliyle şu anda neser yok. Çünkü ilk açıldığı dönemde şimdi numaralı ve kapalı e, tabir edilen tribünlerle e, deniz tarafındaki eski açık tribün sadece mevcuttu e, çok, şey çok... tarafında zaten tribün evet. yok duvar var evet. eski, yani sizin dönemde gazane tarafı denen gazhane, evet. tarafta bir duvar var sanıyorum değil çok, mi? Evet, evet evet çok güncel bir terim kullanırsak e, ucubeye dönüştürüldü değil mi? Evet, yani hem işte 70 sanıyorum 70-71'de eklenen yeni açık tribün stada göre çok büyük kalıyor 3 katlı en fazla seyirci alan da tribündür. E, şeylerde hem kapalı hem numaralı tribünü e, üzerindeki çatıları e, zemine bağlayan direkler vardır. Bir sürü yerde görüş açınızı engeller. Yani arkasına geldiniz mi e, sahayı göremezsiniz. E, üstüne üstlük son 10 yılda iyice ucube çevrildi. E, yeni açık tribünün üstüne garip bir çatı yapıldı. Böyle gayet çirkin. Ondan sonra tribünlerin üzerine son derece çirkin yani Beşiktaş'a yakışmayan, ee, çirkinlikte böyle kartal maketleri falan var. Yani kartal tamam da öyle mi kartal yapılır? Yani Aramızda bir yere gelip yapsak bu kadar çirkin olmaz. Bir Felaket bir hale çevirdiler. Ee, şimdi işte Beşiktaş'ta yenileme peşinin stadı. Neyse Alsyamias stadı. Ee, bu yüzden bu son 15 yıldaki stavrumları yenileme e, dalgasına kadar en iyi stadyum gibi gözüküyordu ama tabii özellikle Fenerbahçe'nin Tadını modernize etmesi, sonra Beşiktaş'ın tribünleri büyütmesiyle şey oldu. En geride kalan stat oldu ve Galatasaray'ın da 1996'dan beri süren işte 15 yıl olmuş neredeyse bitmek bilmeyen bir yeni stadyum etme girişimi vardı. Onun yüzünden ihmal edildi tabii hani yeni stada geçeceğiz nasılsa buraya yatırım yapmayalım düsturuyla kulüp yönetimi de Ali Sami'nin biraz ihmal etti. Ve benim çevrede tanıdığım mesela hali vakti yerinde Galatasaray'la olan birçok kişi yıllardır Ali Sami gitmiyorlar. Yani giriş çıkışlardaki e, güvenlik sorunu, e, büfelerdeki e, satılan kötü ürünler, tuvaletlerdeki eksiklikler yüzünden e, gitmiyorlardı. E, şimdi, yeni stada birçoğunun gideceğini biliyorum ben. Hani sezonu koltuklar aldılar orada. E, Yeni Stad'ın tabi e, adından da başlamak lazım. Bir kere e, biz o isimle sponsorun ismiyle söylemek zorunda mıyız? Böyle bir zorunluluk yok değil mi? Biz yok ama başka bir ismi de Hani Sponsorun isminden sonra gelen başka bir isim de yok. E, Arena? Yani... Arena var evet. Arena stadı belki de. Arena stadı desek yetmez mi? İlla bir de reklamını yapmak zorunda mıyız bunu konuşurken? Zaten taraftarlar işte ya da yönetim zaman zaman Aslantepe ismini de kullanıyor. Evet. Hani öyle bir isim de kullanıyor. Arena da bir tuhaf tabii. Yani gladyatörlüğü gladiyoyu falan sen her Sen reklamını görmedin galiba. Bayağı şey Spartaküs dizisi şey gibi çın çın adamlar var, aslanlar var falan bir arenada. Hendek hmm. var stodun evet, esasında e <gülüyor> Gördün değil mi o gladyatörlü reklamı sen de? Görmedim. Kaçırdım. Karlı Alt de görmemiş. <gülüyor> evet yani Angelo olabilir zaten. Ben bunu gördüm bir ilk evet. işte yeni stat açılıyor reklamı yani. Peki şey mi bu öldür ya da sağ kalsın emrini başparmağını yukarıya aşağı verecek olan kulüp başkanı mı oluyor? Şey divan kurulu başkanı. <gülüyor> divan, <gülüyor> divan kurulu başkanı en yaşlı olduğu için Ali Tanıyor gelecek eski başkanlarda 95 yaşında galiba. Ölüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye bir parmak indirecek bir de duyduğuma göre 400 bin kişi başvurmuş ilk maçı görmek üzere işte araya bakan koyanlar müsteşarla konuşanlar falan varmış bilmem ne böyle bir sürü şey çeşitli Aslında, sosyal medyalarda geziniyor e, e, yani bütün bunlar e, hani spor seyircisinin nasıl değiştiğini çok iyi göstergesi yani buradan birkaç e, çıkarım yapabiliriz e, birincisi şu e, hani bu saat açılınca burada kulüp başka bir tip seyirci istiyor ...ve başka bir tip seyirci de olacak yani... ...buradaki bilet fiyatları vesaire... ...stadın e, olanaklarından dolayı... ...hani... ...20 yıl önce seyirci... E, ...maçlara giden seyircilerin... E, ...bir kısmı ya da onların çocukları... ...mesela bu statta yer bulamayacaklar... ...başka tip bir seyirci... ...ha bu iyi müdür kötü müdür ben o söylemiyorum... ...yani Amerika'da başladı işte bu... ...statları daha lüks hale getirelim... ...paralı seyirci çekelim... ...gelirimiz artsın... ...hatta bir de şeyi satalım... ...stadın ismini de sponsora satalım... Amerika'da başlayan bu uygulama 20 sene önce Mutan yavaş yavaş yıkıldı buraya kadar geldi işte. Evet, Muhtenalaştırma, dediğimiz hadise stadyumları da aldı ama arena adı biraz hoş kaçmamış işte. E, yani stadyumu neden hani şey yapamadılar, bilmiyorum. Ee, öyle bir durum. Evet. E, mesela Ali da çok şık duran bir isimdi. Çünkü e, sporcu bir isim, kulübün kurucusu ilk başkanı şık o. Sadın bulunduğu komplekse verilen bir isim ama kim tam atılacak? Ali Salmiyen kompleksini bu sponsorluk bitene kadar 10 yıl e, bilemiyorum doğrusu. Hani şık gözüken bir isim. Onun tabii ortadan kalkması kötü. Şu tabii ilginç. İşte ben 200 bin diye bir rakam duydum. Hani maça gitmek isteyen 400 bini şimdi duyuyorum. Ama 200 bin bile olağanüstü sayılır. Abiye bakma abartır o. Ee, Bak, okuduğumu söylüyorum. Yani, yo, benim okuduğum rakam 4-5 gün önceydi çünkü. Arada kesin artmıştır şey. Bir de güncel çok güncel takip ettiği için sportif olayları. Şeyde <gülüyor> evet, size evet. sayıç varmış. 401 bin oldu falan. <gülüyor> Torpil isteyenler sayısı diye sayıç kıyasalar şeffaflaştık şey, artık. Şey ilginç e, torpilin de hala eski yöntem olarak kalması bakana valiye falan gidiyor. Halbuki artık sponsorlara geçirdi bu dünyayı tamamen. Yani stadyum ismini veren bir sponsor var. Stadyum e, VIP tribünleri bir sponsorun iç, ismini anılıyor. Kale arkası tribünler bir sponsorun ismiyle anılıyor. İşte bilmem ne koltukları. Yani hep sponsorlar zaten stadın bütün bölümlerini paylaştılar. Gitmeniz gereken adres nedir? Sponsor. Yani bakan vali değil. Bakan valisi de bilet bulamaz zaten artık bu bu yeni tip stadyumların özelliği olacak. O da parayla gidecek buraya. Eğer davetli değilse en hatırlı kamu görevlisi bile olsanız e, parayla gireceksiniz o stadyuma. Ha Sponsoruz sizi davet eder. Muhtemelen zaten. Ee, ama öyle bir durum var. Yani e, biletleri dağıtacak olan eskiden şey işte. Yönetim kuruluna gidilir vesaireyle gidilir. Şimdi şey, sponsorlar da yani parayı verdi. İşte bir takım davetiyeler biletler alacak. Belki de işte şey de senato, Romalı senatörlere gideceklerdir. Senatus Popularum neydi? Queque romanum. Yazacak mı? S-P-Q-R diye de başıma. <gülüyor> Roma Roma eskisi, Roma <gülüyor> Belediyesi ee, Yani bir değişiklik de bu Hani bu şeyin özelliği Stadın özelliği ee, Bir de işte şey e, e, Hakikaten UEFA'nın belli kriterlerine de e, Daha uygun Yapıldığı için hani koltuk araları Sıra araları Türkiye'deki alıştığımız Bir sürü stattan daha geniş Hani öyle geçerken işte arkasındaki adama sürtünürsünüz, yerinize oturamazsınız. O tip sıkıntıların daha az yaşanacağı bir stadyum yani konfor açısından. Evet bu güzel tabii çok iyi. Evet Peki... yani çünkü ne kadar medeni bir ortam sunarsanız insanlar da o kadar medeni maç izlerler tabii. Ama yani bunun bedelini tabii yüksek tutuyor kulüp yani bilet fiyatları da ya da sezonluk bilet fiyatları burada daha pahalı olacak. Peki bir de giderken yalnız gider ayak şey yazmıştı, Dahan Irak tarafta yazmıştı, koltukları bile söküp son maçta onları da satıyorlarmış. Ali Samihan koltuklarının hatıra eşyası. Sadece olarak. koltuklar değil, stadın çevresindeki o dev reklam panoları da sökülüp götürülmüş. <gülüyor> ya ama son veda maçında taraftarlar beton üzerinde mabadleri donarak oturmuşlar. Tam ben de onu diyorum o Kurtukla... veda maçı sonrası işte büyük böyle şeyler vardı ya reklam panoları falan stadın dışında onları da sökmüşler götürmüşler. Hatırladım. Ee, bu da tabi hani kulübün keşfi olan bir durum değil. Ee, yine batıdan aldığımız bir uygulama. En değil son mi? şunu hatırlıyorum. <gülüyor> Londra'nın köklü takımlarından Arsenal 2006'da sanıyorum. Eee 100 yıllık stadı Iberi'yi etti ve Emirates sponsorluğundaki yeni stadına yani birkaç yüz metre ilerideki belki de bir kilometre Londra'nın kuzeyindeki yeni stadyumuna geçti. Geçtikten sonra eski stadyumun olduğu mahalle işte konut ve parka dönüştürülecekti ama stadın bütün tuğlaları koltukları, çimleri her şey satıldı. Eski stadın. Ee, Galatasaray'a ben bir yöneticiye sormuştum. O da benzer bir şey söyledi. Ee, yani bu stadın yeri müteahhite veriliyor işte iş merkezi rezidans falan olacak çok şükür. Park olacak diye bir zaman korkmuştum ben. Evet, Yeşillik neyse. istemiyoruz şehirde çünkü. Yok, ee, çok ihtiyacımız olan şey zaten en az bir 500 metre yakınında bir alışveriş merkezi yok. Yani çok eksikliğini hissediyorduk. Var ya 500 metrede. Var mı? Var, var. Mı? var. 500 metre. Zaten ağırlık daha daha mesafenin 100 metre olması lazım. Krize giriyorum ben. Evet. <gülüyor> Birinden diğerine geçerken böyle titreme, titreme geliyor bana. Bende de öyle haklısınız. Ben 500'ü e <gülüyor> abarttım. Yanlış... <gülüyor> Ee, yani şeyle tabii yapılan anlaşmayı tam bilmiyorum ee, stadı yani arazi alacak yıkacak müteahhitle hani ben de bunun parçalarını isterim molada ihtiyacım var diyorum ama herhalde bir takım koltuklar dışında başka şeyleri de satacaktır kulüp biz Ar koridora aldık 5-6 koltuk sarı ve kırmızı ben şey aldım işte evde temin sohbet ediyorduk bilet görevlisi aldım ben İstat <gülüyor> çalışanı Abi yanlış almışsın onun beslenmesi var O su var bu su var bizimki taş duruyor yani taş, Gişesini ta... de aldım Plastik. Gişede o adam her gün buradan bana Atıyor ben ona geri veriyorum <gülüyor> Heyecanlıymış Evet Ben stadın adının tekrar değiştirilip Gladio yapılmasını istiyorum Yeni <gülüyor> Gladio o zaman öyle bir tribün de olur böyle veli küçük falan. Küçük evet. <gülüyor> tribün. Öyle bir tribün. Şeydi eskiden Güney Amerika'da gibi silah dağıtır onlar. Orada. Evet. Berbatlıkları kararlarda hakemi vururlar falan. Şaka yapıyor olduğumuzu söyleyelim de ondan sonra iş evet. ciddiye biner falan. Evet. Biz kalmasın. Siz söylemiştiniz öyle. Evet. evet. Bu konularda şaka yapmak bile tehlikeli. Tehlikeli evet. tanıdık. Evet bu iş bitti peki onun dışındaki sportif olaylar ne var Fenerbahçe'nin ee, dünkü e, faciasından da bahsedecek miyiz? E, biraz değinelim kupada zaten biraz umudunu kaybetmişti Fenerbahçe yani iki maçta iki engile gelmişlerdi üçüncü haftaya ne? grup maçlarında ama dün e, ikincilik takımlarından yani süperlik değil birincilik değil ikincilik üçüncü seviye diyebileceğimiz ikincilik takımlarından Yeni Malata Spor'a yenildiler. 2-1 deplasmanda ve Türkiye Kupası'na grup maçlarının bitimine bir maç kala veda ettiler. Türkiye Kupası'nda yıllardır süregelen başarısı var ama hani bu sezonki tabii ekstra bir durum oldu. Zaten iyi değil Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'yi taraftarını ve yönetimini bu sene eden tek durum Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha kötü durumda olmaları. Özellikle Galatasaray'ın hani Türkiye Ligi tarihindeki en kötü sezonlarından birini geçiriyor olması hani bir teselli oluyordu hani. İyi değiliz ama onların durumuna bakın. Haha. <gülüyor> yani gülüyorlardı biraz haklı olarak kendi açılarından ama Fenerbahçe de çok kötü. Çünkü Beşiktaş tabi bu sezon çok yatırım yaptı. Hala en çok parayı harcayan, oyuncularına en yüksek ücretleri veren takım Fenerbahçe. İşte yani 9-10 yıldır büyük stadyum gelirleri elde eden Büyük hedefler koyan, e, yıldız isimleri barındıran takım ama sahadaki sonuç tam tersi. Bu sezon önce Şampiyonel Ligi'de sonra Avrupa Ligi'nde vasat takımları eğlendiler. E, Türkiye Ligi'nde işler iyi gitmiyor yani bir kazanıyorlar ama deplasmanda felaketler. Yani sadece kendi sahalarında dişli uygun buldukları takımları bol golleye iniyorlar. E, Türkiye Kupası'ndan e, yani Son başarısız bir tablo var aslında ortada. Ee, ve hani taraftardan tepki var iyi futbol oynanmıyor ee, teknik direktör aşısı tutmadı ee, şu da var yani yeni teknik direktör geldiğinde hep söylüyorum ben ona belli bir kredi tanımak lazım sabır ama üç büyüklerde şu sıkıntı var Hani hemen başarı bekleniyor teknik direktör gelsin mucize gibi 5 maçta e, dünyanın iyi takımını yaratsın o takım Barcelona gibi oynasın isteniyor e, mümkün değil tabi ee, hani bundan sonra ne olacak yani yönetim ve başkanımız yıldırım böyle yeni bir kredi açmak için bir teknik direktör değişikliği yapabilir sezonun kal geri kalanlar ne olur muhtemelen ligin ikinci yılın ikinci haftasındaki Trabzon maçı belirleyecek bunu yani İstanbul'da Fenerbahçe Trabzon maçı var ee, hani Trabzon'un kazanmasını bıraktım beraberlik halinde bile bence Fenerbahçe için sezon kapanmış olacak sezon. Evet, yani önce hani Avrupa kupalarına katılalım. ikincilik üçüncülük. Yapalım. Tablosuna bölünecek iş. Ee, yani futbol için gayet kötü bir görüntü. Yani çünkü kulübün diğer spor dalları başarılı gözüküyor. Orada bir var ama takımlar, işte ligde lider, Avrupa kupalarında birçoğu çok iyi gidiyor devam ediyor yoluna ama futbolda yani vitrin olduğu için Türkiye'de Evet. Kişi, tabii. Bu Aykut Kocaman gibi bir kişilik içinde Üzücü bizim açımızdan da <gülüyor> Evet Çünkü benim de hani Bugüne kadar hakkında Olumlu bir izlemeye sahip olduğum bir kişi Ama hani Türk teknik adamların Kredisi her zaman daha oluyor Yabancı teknik adamlar hakkında istediğiniz kadar atıp tutun Hatta hakaret edin Yazılarınızda televizyon yorumlarınızda Birçoğunu duymuyorlar okumuyorlar görmüyorlar Hani Anca tercüme edilirse ee, o yüzden sağlamak ama Türk teknik adam hani birçokun arkadaşı oluyor vesaire. Ee, bir de bu kulüplerde hep görev ko kovalayan kişiler var tabii hani. Atletaspor evet. yazarlığı yapıyor ama eski futbolcu hep göz kulüpte. Acaba hani danışman olur muyum? Danışmanın şeyi namlısı olur muyum? Bir transfer komitesi üyesi falan. Hani orada bir para yani futbol büyük para var. Biz neden faydalanmayalım? Evet, ee, Albik geçen gün. Tergen çok güzel ya Bu yorumculuk çok rahat işliyor ya. Niye şey yapayım ben tek direktörlük yapayım? Tabii canım çok <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Peki çok az bir zamanımız kaldı bugün birazcık Hı -hı. tam zamanda da çıkmak zorundayız. Hı -hı. Şeyi de söyleyeyim bir de elimizde bir başka konu ne vardı? Ee, son Şubat aslında bu biraz daha kapsamlı konuşulması gereken bir şey ama çok kısa değinelim. Şaşırdığım için e, hani Türkiye'nin en gözde futbolcu diyebileceğimiz Gassay Arda Turan'ın işte sevgilisi oyuncu Sinem Kobal var ben yani zaman zaman futbolcu ve sevgililer arasındaki ilişkilerde görüyoruz dünkü Gassay'ı e yansıyan bir haberdi işte o ona da diziden memnuniyet Arda Arda kıskanıyor falan kazandığım paranın üç katını vereyim evde otur dizide oynama demiş Arda hani Türkiye'deki genel e, macu ve baskın erkek tavrını çok iyi yansıtan bir durum hani 23 yaşında. Genç oyuncuda da olması üzücü ama sürpriz değil. E, futbolcu Yıldız, ben istediğim parayı kazanıyorum. Sevdiğim kadının da parasını verip evde oturturum. Anlayışı hakikaten çok medeni takdir ettim. E, daha önce de benzer örneklerini yaşamıştık. Galatasarayla Arif Erdem'i hatırlıyorum eski futbolcu. Spiker olan sevgilisine eviniz ama başını kaparsın demişti. Kız da hadi bakalım taksi pratikoluna, herkes kendi yoluna e, sözüyle Arif'e Yol vermişti. Ee, yani bu şeyden sonra ben Sinem kovaldan da beklerim aynısını yani. Sen hani kim oluyorsun benim paramı verecek evde oturacak beni diye bir cevap verip e, uğurlamasını beklerim yani. Ee, Doğrusu çok, da o olurdu herhalde. <gülüyor> yani çok şey aşağılayıcı ve şey yani kızın kendi işi var mesleği var senin paran mı kaldı? Yani e, şey gibi arzın sanki koluna takıp dolaştıracağı bir süs. Sen o evde kadar. otur muhteşem yüzyılı izle. İzleyemeyeceksin. <gülüyor> İzleyemeyeceksin. Çünkü kanuni sakatlanmış neyse bu da bu arada kanuni... söylememiştik. <gülüyor> Devlet güvenliği e, sağlandı. Tarihimiz kurtuldu. O zaman ne oluyor? Yedek tabelası kalkıyor. Yerine on bir numara Selim mi geliyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci Selim. <gülüyor> Selim. İkinci Selim on bir numara Olmayan değil, Selim. Olmayan birini söyleyelim. Üçüncü Selim. Deniz yok tabi Selim. <gülüyor> Halit var. Ergenç kılıç dersi alırken ayak bileğini kırmış. Ee, böyle yani bir seti batıp dövmedi inşallah adam. Yok yok. yok. Yani Açıtılma şey, böyle. Bileği ters dönmüş anladım Peki. Tarihi e, e, değiştirecekler e, yani dizi anladığım kadarıyla. <gülüyor> Süleyman çabuk düşecek. En uzun kalandı ama. Peki çok teşekkürler. Görüşmek Al, üzere. İyi yayınlar biliyorum. Alp Ulagaylı Spor Evet böylece programın da sonuna geldik. Bu haftaki programların da sonuncusunu bitirmiş oluyoruz. John Hayes başlamıştık. Onunla da bitirelim bu haftayı istiyoruz. Onun "Sweet Sir Galahad" adlı kendi bestesi, sözlerini de kendisini yazdı. Kız kardeşi Mimi ve onun e, kocası için, Milan Melvin için yazdı. Bir şarkıydı. Her ikisi de 2001 yılında vefat ettiler. Bundan tam 10 yıl önce. Güzel bir şarkı. John Bayez'e de bir günaydın diyelim. Hepinize de günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sweet Sir his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poet's pride. caster'ın tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.